أعوذ بالله السميع العليم من وكواعبا اترابا وكأسا اتهاقا إلى آخر الآيات صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا أخي والحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصلتكم الحي القيوم الذي لا أموت أبدا ودفعت عنكم السوء لا حين ولا قوة إلا بالله العلي العظيم allah Teala ve Tekaddes Hazretleri Bu ilim meclislerinde Zikir meclislerinde, ibadet meclislerinde Toplanmalarımızı Yarın ahirette Habibi Edim-i Muhammed Mustafa'sın sallallahu teala aleyhi ve sellem. Sancağı şerife altında haşt olmamıza vesile eylesin. Amin. Herkes vakitlerini, saatlerini, günlerini, gecelerini nerelerde ne işlerle harcıyorlar, geçiriyorlar. Sizler bu ulumi <gülüyor> nafian, faydalı ilimler, ayet-i kerimeler, hadis-i şerifler hususunda akt edilen kurulan bu derslere iştirak etmek için uzaktan yakından yazmış demeden geliyorsunuz Mevlamız buna şahit oluyor melekleri şahit tutuyor buradan kimse boş dönmüyor günahkar olarak çıkmıyor İnşallah bizim ümidimiz Beklentimiz oyundadır ki Allah'ımızın meleklerine üçü düğüm ya diye negad gafarjulu Ey meleklerim ben size şahit ederim o ilim meclisinde toplanan kullarımı ben affe Umudukları cennete nail eyledim. korktukları cehennemden emin eyledim Buyurduğu kullarına ilhak oluruz inşallah. Derdimiz budur, niyetimiz budur. İsteğimiz Rabbimizden budur. Allah'ım bu cennet bahçeleri, bu ilim meclisleri, bu ayetler, hadisler okunan, dersler yapılan sohbet meclisleri ki cennet bahçeleri olarak zikrediliyor. Rabbim bunu bizim hakkımızda, ahirette, hakiki cennet bahçelerine tebdil eylesin. Burada oturuyoruz. Orada da böyle otururuz inşallah. Miraç gecesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Beşinci kaç semada Harun Aleyhisselam'ı gördü. Bunlar hadis-i şeriflerde zikrediliyor. Bukhari müslimde de var. Yani yedi kaç semada peygamberlerle karşılaştığı. Şimdi bunları inkar ediyorlar. İlahiyattan doçentler, profesörler, bunları çok inkar edenler var. Siz onların lafına bakmayın. Bu alimler bu hadis alimleri, bu sahabiler bu rivayetleri yalan yere yapmadılar. Hiçbiri uydurmadılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in buyurmadığı bir şeyi katmadılar. Biz onlara güveniyoruz. Bu hadis-i şeriflere rivayet edenlere de güveniyoruz. Zaten onların sahibi Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem ne buyuruyorsa haktır ve gerçektir. Ama tıfa'nil heva, kafadan konuşmaz. ''İnü ve illâ vahiy Hepsi Allah'ımızın verdiği haberlere dayanıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisi buyuruyor. ''Râitü Adem'e fi semâid dünya.'' Dünya semasına çıktığım vakit birinci katta Adem aleyhisselam gördüm? Feyda ve kâyetî yevmü khalakavullah.'' Bir de baktım gidiyor. Allah onu yarattığı günde ilk ne kadar taze? vücudu yani aynı öyle duruyor. Halbuki Adem Aleyhisselam'ın bedeni nerede? Dünyada, kabirde. Ama ruhaniyeti şekle gürünmüş. Vaziyette nerede? Birinci kaç semada. Orada gördüm diyor. Şimdi bu ilahiyattakilerde çıkmış diyorlar ki görmedi. allah Teala da buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim'de Efe tümârûneu alâ mâ kendi gözüyle gördüğü şeyler hakkında siz onunla mücadele mi ediyorsunuz? Yani o gördüğünü anlatıyor. Siz şimdi çıktınız diyorsunuz ki görmedi. Yani bu hadisleri inkar meselesi çok büyük bir bela oldu. Kur'an'ı da inkara doğru işi götürüyor. Niye? Onlar birbirinden ayrılmaz. Men yutağır rasul kim benim peygamberime itaat ederse fakat etaa Allah'a muhakkak Allah'a itaat etmiş olur Evet Allahu Teala buyuruyor Estaizu billah وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ O peygamberim size ne verdiyse فَخُذُّهُ Onu alın وَمَا نَهَاكُمْ عَنُ fentev, O sizi neden yasakladıysa onu bırakın Fakat bunlar şimdi diyorlar ki O Kur'an'la alakalıdır Yani ne demek? Ayetlerden getirdiklerini alın. Kur'an'da emrettiklerini alın. Yasaklarını bırakın. E hadisler ne olacak? Diyorlar ki, Peygamberin haşa, Kur'an dışında bir şey konuşmaya hakkı yok diyorlar. Kur'an dışında bir şeyi helal etmeye, haram etmeye yetkisi yok diyorlar. O bir postacıdır diyorlar. Ulaştırdı, işi bitti diyorlar. Haşa. Bunu aynen böyle söylüyorlar. Peki Şimdi bu hadis devreden çıkarttığım vakitte din namına ne kalır? Bakın Kur'an-ı Kerim'de استعلم الله وَيُعَلِّمُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ Allah ise Peygamber gönderdi Şimdi önümüzdeki ay Rabi'ul Evvel ayı Mübarek Mevlid ayı geliyor, Allah kavuştursun o peygamberin gelmesiyle sallallahu aleyhi ve sellem geldik. kurtulduk elhamdülillah. O bizim veli nimetimiz her şeyimiz. Onun için mevlidle ilgili o geçen sene okudum burada Arapça mevlid onun Arapçasını basacağız, hazırlıyorum. İnşallah tercümelerini hazırlıyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hizmet olsun inşallah. Sizlere de istifade olsun. O peygamberin gel geldiği ay tam da onun hadislerini inkar edenlerle mücadele etme zamanıdır. Ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şahit olsun, bizden razı olsun, bize şefaatçi olsun. Niye onu inkar edenler var? Hem de din adına, hoca adı, hocalık adına. Halbuki Kur'an-ı Kerim ne söylüyor? O size kitap öğretiyor. Kitap nedir? Kur'an-ı Kerim. Peki daha ne öğretiyor? Vel hikmete. Hikmet öğretiyor. Hikmet ne? E desen ki hikmet Kur'an'dır. O zaman geride kitap geçti zaten. Halbuki atıf muhayyarat iktiza eder Arapçada. Ne demek? Bir şeyi bir şeye atfettiğin zaman o ondan başka olması lazım. Mesela Ahmet geldi, Mehmet de. O de Arapçadaki de. El kitabe, kitabı öğretiyor. Daha vel hikmete hikveti. Türkçe'de ne mesela? Efendim, Kur'an'ı öğretiyor, sünneti de. Şimdi onların aynı olması bu durumda söz konusu mu? Değil. Çünkü Ahmet geldi Mehmet de. E Mehmet ile Ahmet başka ki. O da geldi diyoruz. Bir olsaydı zaten o da geldi diye ayrıyetten niye söyleyeceğiz? Adamın iki adı olsa yani hem Ahmet olsa hem Mahmut olsa o zaman bir kelimeyle konuşulurdu ki Ahmet Mahmut geldi. Ahmet de geldi Mahmut da. O zaman ne oldu? Ahmet başka, Mahmut başka. Size Türkçe kremer dersi de mi vereyim? Okumadınız bu mektepleri? O zaman kitap öğretiyor size daha ne öğretiyor size? Hikmet de. Ne demek? Sünnet yani sünnet demek hadis-i şerif bu sünnet deyince kitap sünnet icma-i ümmet kıyas-ı fuka. dörttür İslam'ın delilini o sünnet dediğin zaman da bizim millet çocuğun sünneti zannetiyor ya Allah Allah Böyle niye yanlış anlayışlar var ben anlamıyorum Milletin o şuur seviyesi yükseltilememiş hala Kitap dedim mi Kur'an'dır Sünnet dedim mi hadis-i şeriflerdir ha, Çocuğun sünnet olması da o hadis-i şeriflerden biridir 4000 tane sünnet var Ama çocuğun sünnet olması tabi İslam inanlarından Fıtrattan sayılıyor Aşş ümmine fıtratı, on şey fıtrattan sayılıyor hadis-i şerifte. Yani insanın yaratıldığı efendim cibilletine konan vasıflarından sayılıyor. Yani yaratılışıyla ilgili daha çocuk buluğa bile ermeden sünnet oluyor mesela namaz diyelim buluğudan sonradır. İşte ağza su vermek, burnuna su, su vermek, koltuk altını yolmak, işte etek tıraşı yapmak bunlar gibi sakalları uzatmak, büyüklar kısaltmak gibi efendim şeyler bunlar sünnet size kitap öğretiyor Kur'an-ı Kerim bir de hikmet öğretiyor yani allah Teala Habibinin Kur'an dışında başka şeyler öğrettiğini de bize bildiriyor bu ayetle sabittir o öbür türlü ne olacak din diye bir şey kalmayacak neden? neden? E şimdi bu çocukların hepimizin olduğumuz sünnet bile Kur'an'da var mı? Yok. Efendim? Yatsın numazının farzının zekatı Kur'an'da var mı? Yok. Zekat bir Kur'an'da var mı? Yok. Haccın şartları Kur'an'da var mı? Teferruat. Yok. İşaret var. Niçin? Ben size Peygamber gönderdim sallallahu aleyhi ve sellem. Siz ondan öğrenin. Çünkü ben ona sahabeler tayin ettim. Ebu Hureyre'ler gibi, Enes İbni Malikler gibi, iç işlerinde Ayşe annemiz gibi, Ümmü Seleme annemiz gibi onlar çok rivayet ettiler. Onlara Allah hafıza verdi, unutmama kabiliyeti verdi. Ebu Hureyre, radıyallahu anh, evvelce çok unutuyordu. 16AV 840 bu araç çekilecek, acil aracının başına icabet etsin. 16. Av mu Av mu? Av 840. Şimdi, dedi ki ya Resulallah dedi, ben de unutkanlık var dedi Ebu Hureyla Hazretleri. Zaten Ebu Hureyla Radiyallahu anh en çok hadisi vaat ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden vefatından kaç sene evvel Müslüman oldu? 4 sene evvel. Yani Efendimiz'in vefatından dört sene evvel Müslümanım. Çok eski bir şey değil. Ama camiden çıkmadı. Efendim oturdu, sıralı dinledi. Ama dedi ki ya Resulallah, ben ne yapacağımı unutuyorum. Efendimiz de buyuruldu sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Sen dedi üzerine giydiğin şeyi çıkart şöyle bir yay bakalım. Önümü aç. Yani onu önüne koydu açtı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübarek bir tükürdü ona. Ondan sonra kapat bakalım diyor. Katla katla. Katla. Tamam giy şimdi. Giydi. Ondan sonra diyor unutmak nedir bilmiyor. Yani bu hadis-i şerif sahihte geçiyor. Kütübüsitti hadisi. Ondan sonra. Ben bir şey var diyorum. 40 tane kaynak gösteriyorum. Bir şey yok diyen adam hiç kaynaksız getti gibi. Nasıl işti bu? Ben var dedi derken kaynaklara dayanıyorum. Yok diyen de duvara dayanıyor. Olmaz ki ya. Hangi mesele olursa olsun. Ben bu kadar kitap yazıyorum. Her yazdığımın altına kaynak koyuyorum. Niçin? E delilim mi o. Ama siz bana şimdi güveniyorsunuz, güveniyorsanız. E bu hoca güvenilir bir adamdır. El sünnet bir adamdır diyorsanız Üstadım Hacı Mahmut Efendi Hazretlerinin bana böyle bir güvencesi var. Bu tam ehli sünnettir. Ha, güvenceniz varsa, güveniniz varsa kaynak sormadan olur. Tabii vaazlarda çok kaynak anlatılmaz. Çünkü sohbetin akışını bozar. Ben sizi burada bir saat, iki saat oturtturana kadar canım çıkıyor. Hemen ayaklanmaya başlıyorsunuz. Ondan sonra arada bir fıkradır, şudur budur. Onlar da tabii planlamayla değil ama akış esnasında değil mi? Ee, geliyor, öbür türlü adam bir saat iki saat oturur mu? Oturmaz. Ne yapmak lazım? Ee, süslemek lazım. E, o arada da sen efendim Buhari kitap, namaz kitabı bab 39 numara 1500 falan dediğin zaman cilt 1 sayfa 350 Adam da diyecek ki, hoca kitap mı okuyoruz ya? Ondan sonra bir ki, ay kimse gelmeyecek burada Öyle mi diyeyim? Bak Deniz Baykal ne diyor, hocayı zevkle dinliyorum diyor mesela. <gülüyor> e şimdi bu, niye zevkle dinliyorum diyor? Hayır şimdi mesele, e sıkmamaktan. Eğer ki konuşursan, konuşurken adamı sıkarsan, kimse dinlemez, müftü de dinlemez. Hoca da dinlemez, hacı da dinlemez. Sıkıldım der bu hocadan ya. Benim konuşmamda bu var. Bundan dolayıdır ki e, kaynaklarım illa var. Ama kitap dili başkadır, sohbet dili başkadır. Kitapta yazarsam altına kaynakları bolca koyarım. Ama sohbette konuşurken sizinle aramızda ne var? İtimat var. Hiçbir hoca efendi, efendi azenizde öyle, öyle. Ha bazı kere der ki bu hadisi Bukhari rivat etti. O arada sohbette geçer. O akışı bozmaz. Sen cübbeni yay buyurdu. Bu sahihte geçiyor. Niye öyle söyledim? Ya işte Resulullah böyle yapar işte efendim tükürüğü. Ya mübarek. Resulullah Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem mübarek tükürüğü onun bir parçasıdır. Yani onun tükürüğünü üstüne sürsen. Daha cehennem yakmaz. Yakmaz. Hadis-i Onun parçası birisin içinde olsa yakmaz. Ateş yakmaz. Çünkü Resulullah'ı yakamaz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hali hayatında bile bedeninden bir şeyler çıktığı zaman vücudundan çıkan hangi şeyi ateşe versen yanmazdı. O onun mucizesidir. Onun değdiği de yanmaz. Onun için sakateden Abdullah bin Zubeyr kanını içti. Efendimiz kan aldırmıştı, gitti içti. Halbuki Efendimiz ona içtemedi. Yani şunu dedi: Kimsenin görmeyeceği bir yere dök, göm. O da gitti, içti. Efendimizin haberi yok bundan. Sonra geldi. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem sordu ona. Dedi: Ne yaptın dedi? Dedi: Kimsenin görmeyeceği bir yere kömdüm dedi. Nal लेके de sen içtin dedi belki de ha? içtim dedi Allahu ekber. Ama efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona ne demedi? Yapma böyle, şudur budur Sen ne kötü adamsın falan. Öyle demedi. Ne buyurdu? Halata demi Bir demek. Fahremek Allah aleyhinnar. Senin kanınla benim kanım karıştı. Allah canını cehenneme haram etti dedi. Ben şimdi bulsam içmez miyim? Ne zannediyorsun sen? <gülüyor> Abdullah bin Zübeyir'e çok kuvvet geldi. Onun için Efendimiz buyurdu ki Sallallahu aleyhi ve sellem, minen in Sen insanlardan çok çile çekeceksin. Hacca Hacı Zalim çok uğraştı ondan. Ama in İnsanlar da senden çok çeker. Niye? Seni yenemezler kolay kolay. Çok kuvvetli olacaksın. Niçin? Benim kanımı içtiğin için. Sahabenin aşkı, sevgisi bu yöndeydi. Mesela yine Bukhari'de ibaresini de okuyorum Arapçası ile beraber. Ama siz yine araştırın, yutmayın. Önüne gelen bir Arapça okur, siz de Arapçayı bilmediğiniz için ayet hadis halletersiniz. Arap da konuşsa hadis gibi konuşuyor diyorsun zaten. <gülüyor> ayet gibi konuşuyor adam. Yani bazı öyle Arapçalar var ayet gibi. Yani gibi bir şey başka. Abdullah ibn Ravah anlatıyorum, Ravah'ı anlatıyorum. Radıyallâh'ın. Cariyesiyle cinsi münasebette bulundu, cariyesi malıdır. Hanımından ileri yani. O serbest ayetle sabit. Hanımı da kı kıskanır tabi, kıskanmadı ama fakat hanımı onu hesaba çekmeye kalktı. Öyle bir peşine gitti, yakaladı, falan. o da çıkmıştı. Cariyesinin yanından. Dedi sen onunla dedi, birleştin, birleştin. Yahu adamın helali mı olsun. Kadın onu anlamaz. Yok dedi, hemen, sıyırmak için. Karı koca arasında yalan caiz olduğu mesele. Yok dedi. Dedi ki madem öyle dedi, yani bakalım gusül icap etti mi etmedi mi, kadın onu anlamak için ayet oku bakayım dedi. Abdullah ibn Ravaha hakim, Rasulullah'ın şairi sallallahu aleyhi ve sellem. Büyük şair. Uuu, o bir şiirler söyler, İslam'ı müdafaa Rasulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem müdafaa Eşi yok. Hassan ibni Safid. Abdullah rava Revâh'a birkaç tane şairi var. Mübarek bir başladı şiirler okuma, ayet gibi de okuyor ya şiir. E kadın da hafız değil, yuttu. <gülüyor> dedi tamam, dedi, ben günahına girdim dedi. dedi. E şimdi adam ne yapsın ya? O adam bir haram yapmamış ki. Şimdi demek istediğim, hocanın biri bir Arapça okursa, ayet diye, hadis diye hemen yutmayın. Araştırın kardeşim, ben sana söylüyorum. Ben sana açıkçak veriyorum. Benim okuduğum kayıtlarda sonra internete de konuyor. İstediğin hocayı bu ibareyi çözdür, hangi kitapta ara. Bulabilirsiniz benim dediklerimle. Ne buyuruyor? Ve <gülüyor> kaalu yakteciluna <gülüyor> ala wuduhi. Sahabe-i kiram diyor Hudeybiye müsalahasinde kaç sahabe vardıydi? 1500. Mekke'ye giremediler. Hudeybiye'de anlaşma yapıp geri döndüler. Fetih'ten Mekke Fethihtinden bir sene öncesinde. allah Teala ne buyurdu? لَقَدْ رَضَيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ Ağacın altında bi'atleştiler ya, o beyat Allah'ın rızasını kazandıran sözleşme adını aldı. Fetih suresinde ne buyuruyor? O ağacın altında seninle sözleşen sahabelerden yemin ediyorum Allah razı oldu diyor. Orada 1500 sahabe var, hepsi rızayı almış. Onun için Ashere-i Mübeşşere cennetle müjdelenen 10 tane o isim söylenen Ebubekir ve Umar ve Osman o isim söylenen. Yoksa sahabenin hepsi cennetlik. Öbür ayette ne diyor ve kullu muadallahu husle Allah hepsine cenneti söz verdi. Demek ki sahabe cennetliktir. Ama isim 10 kişiyle belirtilmiş bir hadiste. Ama başka hadislerde başka isim belirtilenler de var. O da başka. Resulullah ne buyurdu? Sallallahu aleyhi ve sellem. لَيَنْ لِجَنَّا رَحَدُونَ مِنْ مَنْ شَيْدَ بَقْرًا وَالْهُدَيْبِيَ Bedir Muharebesinde bulunan 313 kişiden hiçbiri asla cehenneme girmeyecek. Ne buyurdu? Bu hadise Sahih-i Müslim'de geçer. Sahih-i Müslim. Hudeybiye'de bulunan kaç sahabe? 1500. Bu sahabeden hiçbiri asla cehenneme girmeyecek. Bunlardan Allah razı oldu. Ayet var zaten. Razı olduğunu cehenneme atar mı? O zaman ya Rabbi benden razı olma bari de cennet cennetlik cehenneme girmeyeyim mi diye dua edecek adam. Bektaşilerin dediği gibi. Ya Rabbi ben seni seviyorum ama sen beni sevme diye. Niye de biçim dua ediyorsun dedi. O sevdiğine çok bela verir dedi. Onun <gülüyor> için dedi. Bektaşiye uyardı da ben seni seviyorum, sen beni sevme. Öyle dua olur mu? Ben Allah diyor ki ben bunlardan razıyım. Yani razı olduğunu cehenneme atarsa o zaman benden razı olma mı diyeceğiz yani şimdi? E, tabii ki razı olduğunu cennete koyacak. 1500 sahabi var. Ha, O sahabiler hakkında ne diyor? Bukhari'de hadis-i yani onları anlatan sahabe birbirine görülüyor. Gör. وَكَالُوا يَقْتَتِلُونَ ala وَضُوئِهِ Sahabe diyor peygamberin atıklarına sallallahu aleyhi ve sellem. Onun bedeninden çıkan mübarek tükürü, mübarek burnundan çıkan, efendim e, vücudundan çıkan kan olsun vesaire. Abdest suyu. Çünkü abdest aldığı vakit ne oluyor? Mübarek bedenine değiyor. Tam o su dökülüyor. O suyu diyor üzerlerine düşürmek için birbirleriyle savaş ederlerdi diyor. Öldüresi ye. O su benim üzerime düşsün, o su benim üzerime düşsün. Bu Bukhari'dir. Ve e, tükürse illa birisi kapabilse yutsa veya bunundan bir şey çıksa birisi yutabilse. Sahabe böyleydi. Sizin durumunuz ne? Kendinizi nasıl buluyorsunuz? Acaba? Ha bu iman meselesi, bu aşk meselesi, bu sevgi meselesi, sevgideki ilerleme meselesi. Ama Hudeybiye'de bulunanları çöl, Abdest suyunu ve mübarek tüklüğünü, sümkürüğünü bile üzerlerine dök düşürmek ve sürmek, üzerine sürmek için harbe derler diyor. Bu Allah'ın razı olduğu zatlar bunu yapıyor. Ha siz bakmayın Mustafa İslamoğlu'na. Mustafa İslamoğlu 3 Muhammed kitabında diyor ki, işte bunu yapanlar diyor, bu sahabe diyor sıradan insan diyor, bunlar avam diyor. Peygamber de bunlardan çok rahatsızdır diyor. Ya Allah'ın razı olduğum diye ayet indirdiği adamlardan Peygamber rahatsız olur mu ya? O Mustafa işte kafası. Siz o kafada değilsiniz. Allah sizi o kafadan muhafaza etsin. Siz Peygamberi hakkıyla seven insanlarsınız. Sizden anlaşmak kolay. Şimdi işte Ebu Uğren'e meselesinde ne diyor? Aç diyor. E buna ne diyecek peki ya? Kendisi aç duruyor. Üzerinde elbisesi tükürüyor, sallallahu aleyhi ve sellem. Kapa katla diyor, katla diyor. Sonra giy üstüne diyor, Bak bakalım daha unutacak mısın? Ebu Hureyre diyor ki, ondan sonra diyor, unutmak nedir millete soruyorum. Unutmak nasıl oluyor, unutabilsem acaba? Unutamıyorum ki. Hiç yazmadım, Ebu Hureyre yazmadı, yazanlar vardı. Fakat dinliyordu, hadis iki sayfa, üç sayfa uzun. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yarım saat anlatmış. Hepsini Harf şaşmadan ya Harf Halbuki mana da bozulmaz V yerine F Nereden biliyorsun böyle olduğunu Nereden biliyorum Sonradan tabiinden Sahabeden hadis alanların adına ne derler Tabiöyden Onlar anlatıyor diyorlar ki Ebu Hureyla Hazretleri bir hadisi rivat etti Biz o hadis-i şerifi diyorlar yazdık Çünkü bizim de kafamızda tam kalmayabilir Uzun ama çok Kaç sayfa yazdık Altı ay geçti, altı ay sonra bir mecliste rastladık, tekrar o hadisi sorduk. Diyorlar ki bir nakil etti, ne vav karıştı, ne vava döndü. Altı ay sonra. Hafıza böyle. Çünkü bunlar İslam'ı muhafaza edecekler. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem hadislerini bize ne yapacaklar? Nakledecekler, intikal ettirecekler. Onun için Allah bu dini muhafaza etti. Peygamberim size ne verdiyse onu alın. O sadece Kur'an hakkında değil ki. Hikmet de üretiyor diyor. Hadisler de bunun dahildir. O zaman soruyorum, diyorum kaç defa. Altın takmak erkeklere haram edildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin haram etme yetkisi var mı? Kul <messizlik> <Sessizlik> atı'u Allah ve atı'u Rasul. Habibim söylüyor ki Allah'a itaat edin. Sonra Resulüne itaat edin. E peygamber'e itaat nerede olacak? E bir şey buyuruyor da sen dersen ki ona bu ayet mi hadis mi? peygamberle de dedi sana ki sallallahu aleyhi ve sellem hadis o zaman ben Kur'an'ı dinlemekle mükellefim senin hadisini dinlemiyorum böyle birisi diyen adam efendimize ne olurdu? Ne olurdu Medine'de böyle bir adam çıksaydı Hazreti Ömer onu ne yapardı? Ne yapardı ona Hazreti Ömer'ye? Bırak ya Resulullah şu gavurun kellesini vurayım Hemen hazır. Çekerdi. Kardeşim, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem sağ olsa, şimdi burada hazır olsa ki ben inanıyorum ruhaniyeti buralarda hazırdır. Çünkü onun ruhu bütün alemleri kaplamıştır. Onun mezarının dört köşeci onun ruhunu kısıtlayamaz ki. Ruh başka bir şey, beden başka bir şey. Yusuf-u Nebhane Hazretleri ve vesârim beynel avâlimi lem tehsur o, min ravzu kabrihi arca'u büyük şairdir dört cilt kitap yazmış mecmua koca cilt dört cilt sırf efendimizi meccitiyor sallallahu Aleyhi Yusuf-u Nebhani. Lübnan'da yatıyor ta onu ziyaret için Lübnan'a gittim kabrini buldum yani çok büyüktür ama onun ilimlerinden hala biz istifade ediyor bütün kitaplar bıraktı bu meseleler hakkında o diyor bütün alemlerin içine işlemiştir. Çünkü bütün alemler onun nurundan yaratılmıştır. Adem Aleyhisselam'ı birinci kat semada gördüm diyor. İkinci kat semada Yahya Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam'ı gördüm diyor. Miras gecesi hem de dünyadaki şekilleriyle. Bütün yedi kat semada gördü. Altıncı katta Musa Aleyhisselam. 50 vakitten 5 vakte indirilmesine sebep oldu. Bize ne kadar aracılık yaptı, faydalı oldu mesela. Halbuki vefat etmiş. Vefat edenden fayda gelmez ya. Vehhabi kafasına göre. Halbuki fayda gelmeseydi, 50 vakit kılmaktan canları çıkacaktı şimdi. Musa Aleyhisselam'ın faydasıyla, 50 vakit nereye indi? Evet. Ölenden fayda gelmez. Bunu diyen tankalar, hiç düşünmüyor mu ki, şimdi 50 vakit farz olacaktı, anan ağlayacaktı. Hayır, doğruyu konuşalım. Beşi kılamıyorsun, elliyi ne yapacaktık? Bir namaz bitiyor, öbür namaz. Bir namaz bitiyor öbür namaz. Abdest bozmadan öbür namaz. Bizim Halid abi vardı, efendi babanın oğlu, alader efendi oğlu. Çok da mübarek adamdı böyle. Çok da antika bir adam. Bizim efendiye öyle dedi, hafız abi derdi. Hafız abi dedi, Senin miraca çıkartsalar dedi, elliyi de alır gelirdin derdi ya. Yani. Bizim efendi çok meraklı ibadete, fazla ibadet. <gülüyor> Ya efendi ne yapsın ya ne belli verseler elli yaracak gelecekler. <gülüyor> Ama Musa aleyhisselam araya girdi ne yaptı? Beş indir, beş indir, beş indir. Git iste, tahfif iste. <Gülüyor> Irci' ilâ rabbike fes'elhü'l-tahfif Rabbine in, dön, hafiflik iste. Mevla mekandan münezzeh. Ama Efendi sallallahu Aleyhisselam sonra ne buyurdu? İlk uğradığında dünyadaki kabrine ziyaret etti. Kesib-i Ahmer'de Kudüs yakınında. Musa'yı en sinirli buldum. Niye ki Mevla ona cemalini göstermedi. Efendimiz'e göstermek için miraca çağırdığında Allah-u Teala'ya naz etmeye başladı yani. E bana göstermedin cemalini ben o kadar istirham ettim. E şimdi bu benden sonra gelen genç. Efendimiz için diyor. Bu genci diyor, delikanlıyı diyor. Bunu diyor çağırıyorsun diyor. Ona cemalini göstereceksin şimdi. Yani nasıl oldu bu iş falan. Ekremtehu, sallalitehu sen onu değerli kıldın, sen ona üstünlük verdin diyor. Efendimiz de baktı ki Musa aleyhisselam gazaplı yani. Selamun aleyküm ve aleyhisselam. Merhaban dedi. Merhaba dediler. Tamam. Cebrail aleyhisselamdan gidiyorlar. Oradan El Halil'e gidiyor. İbrahim aleyhisselamın kabri i olduğu yere. Dünyadaki İsra hadisesi. Mescid-i Aksa'ya kadar olanın adına İsra derler. Mescid-i Aksa'dan yukarı göklere çıkışa Miraç derler. O başka, o başka. Ondan sonra Efendimiz de şaşırdı. Dedi ki ey Cibril dedi bu niye böyle kime sitem ediyor naz ediyor bir şey, bir şey diyor mu ben anlamadım dedi. Dedi ki Rabbine naz ediyor dedi. E kimden sebep dedi? senden sebep dedi. Niye dedi. E işte sen Mevla gösterecek ki ona göstermedi. Sen ona verdin bak bana vermedin. Ama onun makamı o Musa aleyhisselam o. onun makamı çok yüksek. Sen o naz makamında değilsin. Sen öyle bir laf etmek aksan ne olursun o anda gitti. Ateş. Bir anda sana bir yıldırım kafana yandın gitti. Sen diyebilir misin öyle? Mevla Musa Aleyhisselam'a itibar ver. Allah indinde ve kana indallahi ve ciha. Benim katımda diyor çok rütbesi var Musa aleyhisselam. Onun için o söyle. Peki Musa aleyhisselam için biz ne buyurdu? Giderken sert buldum, dönüşte en faydalı onu buldum. Altıncı kaç semaya indim, size çok faydalı oldu namazları beşe kadar indirmemize vesile oldu. Onun için ne buyurdu? Musa'ya çok salavat okuyun Allahu salli ala Muhammed ve ala Musa. Allah Musa aleyhisselama salavat etsin. Salatlar yağdırsın, rahmetler yağdırsın. Neden? فَنِعْمَ الشَّفِعُ لَكُمْ كَانَ لَكُمْ Musa sizin için çok şefaatçi oldu. Araya girdi, bak beşe indi, siz de şimdi bunu Becermeye çalışıyorsunuz, öbür türlü. Ne olacak? 50 vakit idi. Şimdi Musa Aleyhisselam vefat etmiş değil miydi Miraç gecesinde? Peki faydası oldu mu? Hem ne büyük faydası oldu. Anladın mı şimdi bizim ehli Sünnet'in meselelerini? ehli Sünnet'in delilleri nereden geliyor, anladın mı? Öyle hurafe değil. Resulullah peki sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberler dünyada mezarlarında diri namaz kılıyorlar. El-Enbiya fi kuburin musallu. Rambeller hayattadır. Kabir kabirlerinde ama hayatı berzahiyye. Kabir hayatıdır o. Bizim aklımızın alacağı cinsten değil. Fakat Said ibn Hüseyin Hazretleri ne buyuruyor? Harre vakasında haccacız zalimin adamları işte ordular Medine'yi bastı bakın. Herkes kaçtı. Cami de cemaate gelemedi. 10 binlerce insan kestirilmediğine dair alimleri. Bu zalimler o zaman ...yönetim sıkıntısı, Şam yönetimi geldi bastı Medine'yi falan... ...biat etmediler Medineliler diye. Harre vakası oldu. Harre vakasında on binden fazla ulema kesildi tabi'in, sahabe çocukları. O zaman camide millet gidemedi. Üç gün Medine'de cemaatlanamaz, kılınamadı. Bir tek Said İbn-i Hüseyin Hazretleri camide var. Onu da görenler de diyorlardı ki bu da deli midir, nedir ya camiye millet korkusundan yanaşamıyor bu ne camide duruyor bunu da kesecekler burada falan o da diyor ki baktım sonra ortalık kan gövdeyi götürüyor kanlar akıyor girdim diyor efendimizin kabri o zamanlar tabi şimdiki gibi kapalı değil demir memirler yok girdim diyor kabrin tamamen içine diyor yani yakın hücreye diyor yani girdim diyor fakat bu sefer de diyor günden haberim olmuyor güneş doğuyor mu batıyor mu öğlen mi içindi mi çünkü 2-3 gün kaldım orada diyor olaylar yatışana kadar canımı kurtarayım diye ama ne ezan okuyamıyor ki müezzin gelemiyor bir şey yok saatleri ona göre e dışarıda güneşi göremiyorum. Bütün namaz vakitlerinde diyor Resulullah'ın kabrinden ezanı duyuyordum diyor. Vallahi duyuyordum diyor ya. ya Yemin ediyor ya. Bütün kitaplarda müzik ediliyor sana yüz tane kaynak gösterebilirim ya. Said İbni Hüseyyep Hazretleri ya tabiinin en büyüklerinden ya. Hasan-ı Basri ayarında insan ya. Kabirden diyor ezan vakti gelince ben de güneşi müneşi göremiyorum artık içeri sokuldum diyor iki gün üç gün diyor. ile irtibatım kesildi diyor. E, nasıl anlayacağım diyor vakti. Saat yok bir şey yok o zaman güneşten anlaşılıyor. Hemen diyor ezan okuruyor. Kabirden ezan ve namaz diyor. Onunla bende namaza duruyordum diyor. E bunu adamlar yaşamış. E sen adamın gördüğü şeyi inkar mı edeceksin ya? Ama şunu demek istiyorum. Musa Aleyhisselam'a uğradım diyor. Miraç gecesi. Dünyadaki mezarından bahsediyorum. مَنَرَرْتُ بِمُوسَٰى عِنْدَ kabri, ف۪ي قَبْرِينَ عِنْدَ الْكَث۪ي بِلَحْمَرِ Kırmızı bir kum tepeleri var orada, Kudüs'e yakın bir yerde. Gittim ziyaret nasip oldu elhamdülillah. kabr şerifi orada. Allah'tan Yahudiler onun orada olduğunu kabul etmedikleri için orayı işgal etmemişler. Musa aleyhisselam kurtulmuş onlardan. Öbür Davud aleyhisselamın oraları işgal etmişler. Musa ama orada olduğuna inanmıyorlar. Tih'te, çölde diyorlar öldü. Yeri belli değil diyorlar Allah'tan. O kurtuldu onlardan. Kabrinde diyor uğradım diyor. Kırmızı kum tepelerinin yanındaydı. Şimdi, kuntu semme le kabro. Şimdi orada olsam size yerini gösterirdim diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Mekke döneminde Miraç'tan döndüğü vakit anlatıyor. Ve Hüve diyor. Yanına gittiğimde namaz kılıyordu mezarda diyor. Ya bu hadistir. E Resul e Musa Aleyhisselam'a bu makam verilmişken Adem Aleyhisselam'a İsa Aleyhisselam İsa sen zaten ölmedi İsa Aleyhisselam'a öldü diyenler Ehli sünnet dışındadır Bak profesörler, docentler ilahiyatçak yani Çoğu İsa Aleyhisselam'a öldü diyorlar Ölmedi Geçen de İzmir ilahiyattan birisi Bizim imamlar da bandırmadan falan gitmişler O da onlara göre seminer bir şeyler veriyor İmamların itikadı daha düzgün bu Doçentlerin itikarı daha bozuk. Bıraksınlar imamları da, seminer meminer vermesinler de bari imamların itikarı düzgün kalsın da namazımız kurtulsun bari. Köye onlar büyük hoca olmuş ya. O büyük hoca olmanın ayarı ne biliyor musun? Eğer ki bir hadisleri inkar edebiliyorsan o zaman büyük hocası. Niye? Bu uymuyor hurafe. Halbuki kaynağı var, her şeyi var. Niye uymuyor? E gökte oksijen yok inşallah nasıl yaşayacak diyor. İşte. Adam Buhari'de yazıyora bakmıyor ki oksijen oranını ölçüyor yani. Tam da kafa ölçüsü o kadar. Bir Süleyman Ateş kafası, bir Bayraktar Bayraklı kafası, bir Yaşar Nuri kafası, Cekeriyar Beyaz kafası. Bunlar oksijenci bunlar. bunlar. Oksijen yok, hayat yok. Ulan gayba iman nerede kaldı? Ayet nerede kaldı? Hadis nerede kaldı? Kaynak var. Ben kaynağa bakmam diyor kardeşim. Akıl ermediği işte inanılmaz diyor. O nasıl bir şeydir ya? O da gittik diyor imam O da diyor doçentmiş adıdanı bilmiyorum işte dedi adını da ben onu diyorum İzmir'den Arkadaşlar dedi İsa aleyhisselam ölmüştür ruhuna el fatihah <gülüyor> Kafaya bak ya İsa aleyhisselam senden Fatiha mı istedi ya? Deli misin divane misin İsa aleyhisselam yaşıyor ya Bir de ruhuna el fatihah kotturuyor bile görüyor musun? Ne kadar böyle milleti şovmenlik yaparak ikna etmeye çalışıyorlar yani Yana bakmayın. E şimdi öbür peygamberlere göklerde verilen bu imkan, yerlerde kabirde verilen bu imkan Muhammed Mustafa'dan esirgendi mi? Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Asla. Onun için diyor, kabrinin dört köşesi onun ruhunu sınırlayamaz. O alemlere işlemiştir. Şu zikir meclisleri kurulduğu zaman ilim meclisleri Mevlid-i Şerif okunması, salavat-ı getirilmesi. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Burada mesela baştan sona kaç defa salamat getiriyoruz Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve üşenmeyelim konuşan da üşenmesin dinleyen de üşenmesin hele sizin hepten işiniz yok mübarek ben burada konuşmakla meşgulüm sizin işiniz de yok niye salamatı düzgün çekmiyorsunuz ya? Yani? doğru salamat getirin o zaman nedir? Resulullah'ın ruhu sallallahu aleyhi ve sellem hazır olur şahit olur müşahit olur gözcü olur e bizden hoşlukla razı olun sallallahu aleyhi ve sellem peygamberin ne verdiyse onu alın şimdi buyurdu ki bu ikisi altın ile ipeyi kaldırdı göster ümmetimin erkeklerine haramdır kadınlarına helaldir e şimdi burada birisi kalksa kalkıp sordu mu yüz küsur bin sahabi var veda haccında Bunlardan bir tanesi, Ya Resulallah bu ayet mi yoksa hadis mi? Hiç böyle bir şey soran oldu mu? Yani, ayetse inanacağım, hadisse işime göre takılacağım. Var mı böyle bir şey? İslam'da böyle bir şey var Asr-ı Saadet'te böyle bir şey var mı? Ha Kur'an, hadis. Niçin? E Kur'an'ın Allah'tan geldiğini ne biliyorsun? İspatın ne? Sana melek mi göründü? Cebrail Aleyhisselam mı geldi ki bu Kur'an'da dedi? Yok. Onun Kur'an olduğunu da yine Resulullah'tan duymuyor musun sallallahu aleyhi ve sellem? E peki Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem. Bu Kur'an'dır dediği hak oluyor da, bu da Allah'tan gelen öbür vahidir, hadis yoluyla gelen vahidir dediğinde şüphe etme var O zaman adama derler ki, madem bunun Allah'tan geldi dediğinde tereddüt edilen bir adam, o zaman Kur'an dediğinde de neyine inanacağız? Hadislerde şüphe eden kesinlikle Kur'an'da şüphe etmiştir. Başka bir çaresi yok. 16 ccd 10 on, noğlu araç, evin garajını kapamış, hasta gidecekmiş, çok sevaptır. Hasta için yol açmak, imandan bir şubedir, yol açmak. Allah razı olsun niyet edin, hem sevap kazanırsınız. Efendim 16 altı cc'de 10. Allah şifa versin hastasına. Amin. Şimdi, nereden geldik? Tantana kuşu gibi daldan dala atlaya atlaya geliyoruz ama, toparlayarak geliyoruz yani. Baştan, nokta neydi? Beşinci kat semada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kimi gördü? Harun aleyhisselam Sakalı göbeğine kadar Eski ümmetlerde Uzun sakal var Bizim ümmette bir tutam Bir tutamdan bile Ötleri kopuyor benim sakalımdan ya Ya Fatih Altaylı'ya bile demişler Nereden buldun bunu bu kadar uzun sakallı adamı? Ne çıkarıyorsun bunu demişler ya Ondan sonra da sevmişler. İkinci programda, o nefret edenlerin hepsi sempatizan olmuş. Hidayet Allah'tan. Sen sakalı kes kes kes kes. Efendim, bu Beydullah hocaların rahmetli dediği gibi, ne, ne kadar yastık yorgan doldurdunuz derdi değil mi? Sakalları yoldunuz yoldunuz, kaç kastık kaç yorgan doldurdunuz derdi yani. Rahmetli, Allah rahmet etsin ona da. Bursa'ya çok hizmetlerim var. E şimdi sen sakalı kesiyorsun, kesiyorsun niye? sinep kaydı olursa millet beni beğenir diye. Çıkıyorsun çıkıyorsun reyting sıfırın altında. <gülüyor> e biz de bir tutam yapmıştık sakalın zannediyorsun ki bundan öcü diye kaçarlar. Millet de memnun olmuş, ne var? Ne kocunuyorsun yani? Rahatsız olanlara soruyorum. Allah. Müslümanlar rahatsız ha? Öbür kesimde sorun yok. Bu Müslüman kesimde geçirenler Yok diyaloga çattı, yok Şia'ya çattı, yok Vehhabi'ye çattı. E ne yapacağım? Mubarek adam, evi sünneti anlatırken nasıl anlatacağım? Sen doğruyu anlat, yanlışı herkes anlar. Hadi gidişine be. Kim anlar? Adını adresini vermeden kimse anlamaz. Ben geçti boşlardan, daha bana gitpınamasın. Ben adresi veririm. Şu adam yanlış konuşuyor. Öyle mi? Doğruyu söylemiyor mu? E şimdi reddiye yaptık, Arif Hanı Dergisi'nin bu sayısında, efendim. kime reddiye yaptık? Hayrettin Karaman'a. Şimdi dediler ki bu hoca Mustafa İslamoğlu'na takmış başka bir şey de bilmiyor. Başka bilmez olur muyum? Neler daha biliyorum. Hayrettin Karaman'a reddiye yaptık şimdi. E niye yapıyorsun? Kardeşim o niye bu lafı konuşuyor? Hırsız hiç suçuyor? Hiç ona soran yok ki sen 50 senelik hocasın. Bu kadar gazetelerde yazı yazıyorsun. Yeni Şafak gazetesi kalkıp hizmet ödülü veriyor 50. yıl hizmet ödülü veriyor adama bu adam ne diyor biliyor musun kitap burada kendi adına yazılmış polemik değil diyalog kitabında adamın sözü var diyor ki İslam'ın hedefi ehli kitabın İslam'a girmesi değil ne demek onu anlatıyor İçeride sözün devamı var Peygamber diyor, Yahudi'ye Müslüman ol demiyor. Hristiyana da Müslüman ol demiyor. Bak bak bak. Peygamber onlara ne diyor? Diyor ki Allah'a inan bir daha ahirete. Bana da yalancı deme. Getirdiğim Kur'an'a da çalıntı deme. Sen de kendi kitabındakilerden iyilik yap. Yani diyor parantez bizim ameli salih dediğimiz şeyler. O zaman diyor peygamber ona diyor ki Yahudi'ye sen de cennete gireceksin. Bu kendi sözü katmadım karıştırmadım. Kitap orada. Aha ben sayfa veriyorum. E bir hoca bu kadar İslami basında yayında köşe yazısı yazan bu kadar milletin fetva sorduğu bir hoca. Peygamber'e bu iftirayı nasıl yapıyor? Peygamber Yahudi'ye sen Müslüman ol demiyormuş. Nasıl demez ya? Bir Yahudi'nin evinin yanından geçiyordu. Orada Yahudi'nin çocuğu vardı. Ölmek üzereydi çocuk. Yeni artık bu lühenişte olabilir. Genç çocuk. Ölmek üzereydi. Efendimiz o ölüm döşeğindeki çocuğa artık son nefesini verirken ona dedi ki kelime-i şehadet getir yavrum dedi ya. Yani ki cehenneme gitmesin diye. Ölüyor ya. O çocuk da, o genç çocuk da ...babası Yahudi yanında oturduğu için Medine'de şöyle bir babasına baktı. Yani izin veriyor musun buna inanmak istiyorum dedi. Babası da dedi ki, Ecib Ebel Kasim, Kasım, Ebu Kasım'ın dediğini yap oğlum dedi. Çocuk da buyurun, eşhedü la ilahe illallah eşhedü enne Muhammed'in abdû ve resulü'nü dedi. Çocuk vefat etti. Çocuk vefat etti. Kainatın Efendisi bu hadis nerede geçiyor? Sahih-i Müslim'de geçiyor. Buhari'den sonraki kaynak, Müslim. Efendimiz ne buyurdu? Elhamdülillahillezi enkazehu mine'l-nâh. Bu çocuğu ateşten kurtaran Allah'a hamdolsun dedi. Allah ona iman nasip etti. Resulullah Yahudi'ye Müslüman ol demiyormuş. Bu nasıl bir şey ya? Peygamberin vazifesi ne ya? Niye geldi ya? Yahudi'ye Müslüman ol demiyormuş, sen kendi dininde kal diyormuş. Bu ne felsefe ya? Ha, ben bunları söylediğim zaman, yazdığım zaman birilerine dokunuyorum. Ilımlı İslam'a dokunuyor, diyaloğa dokunuyor, şuna dokunuyor, buna dokunuyor. Yani ben bu doğruyu nasıl söylemeyeceğim ya? Ondan sonra bana şantaj yapıyorlar, tehdit yapıyorlar, sana şöyle yapacağız böyle yapacağım. Ben de size diyorum, istersen inan, istersen inan. Ben doğru söylüyorum, söylüyorum size. O ölüm döşeğindeki genç çocuğu cehennemden kurtarmak ona bile ya artık can çekişiyor ona şimdi İslam'ı teklif etmek hani insan hasta yani ağır hasta şimdi ona bu denmez zanneder. Haluk Efendimizin derdini onu cehennemden kurtarmak son nefeste ona yetişti ya sallallahu aleyhi ve sellem o babası da insaflı adammış o da mani çıkmadı yani o da insaflı adam ondan sonra Kur'an-ı Kerim ne söylüyor? Kul ya ahl al Kitab, taalemler kelmesi sevamıne la ve ne Habibim söylüyor ki, eeh ahl Allah ile Allah'ın aramızda müşterek olarak gönderdiği telhit inancına gelin. Aramızda müşterek. Nedir o? Ellane abu değil Allah. Allah'tan başkasına tapmayacağız. Ve lan hiçbir gibi bir şey ya, ona şey ortak koşmayacağız. Ve Allah'ı bırakıp da birbirine hahamlara, papazlara, rab diye tapmayacağız. Peki bu Yahudi milletinin Hristiyanların Müslüman olmasını kim engelledi? Baştaki hahamlar o zaman. Buhari hadisinde de buyuruyor? "Lev amen bi'ashrun min el-yahud ya'mene bi 10 tane Yahudi hahamı topladı diyor. Onlar bana inansaydı bütün Yahudiler iman etmişti. Artık Yahudiliği kalmayacaktı. 10 tanesi bütün hepsini bu hale getirdi diyor. Hadis bu Buhari'de. E demek ki sen hahamı ha dinleyip de Allah'a dinlemediğin zaman da ona Rab diye tapılmış oluyorsun. Mevla da diyor ki aramızda müşterek davaya gelir. Nedir o? Birbirimizi Rab tutmayalım ya. sen niye hahamın yüzünden beni inkar ediyorsun? Şimdi adamlar ne diyor? E bu ayette Muhammedun Resulullah yok. Tövbe estağfurullah. Allah'a ortak koşmayalımın içinde yok mu? Birbirimizi Rab edinmeyelimin içinde yok mu? Ancak Allah'a ibadet edelim demenin içinde o yok mu? Ancak Allah'a ibadet peygambersiz nasıl olur? Peki diyorum adama bu ayetti diyorum en iyi kim anlar? Allah'tan gelen ayeti en iyi kim anlar? Muhammed Mustafa, Hanım. sallallahu aleyhi ve sellem. Peki sen diyorsun ki bu ayette Muhammedun Resulullah'a gelin dememiş. Dur bakalım şimdi. Yani is, müslüman ol dememiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Rum kralı Hiref'te mektup yazdı mı? He? He? O zaman Hristiyanlığın sembolü temsilcisi Hiraql'di. Bukhari'de bu mektup geçiyor. Topkapı Sarayı'nda da mektubun orjinali var. Ne dedi? Min Muhammed Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. İlahi rakla azimil ruh. Allah'ın elçisi Muhammed'den Rumların büyüğü kralı Hiraql. Efendimiz kısa yazardı. Kendi eliyle yazmıyordu. Yazdırıyordu. Feinni yed'umke bid'ayetil islam. Ey ben seni İslam davetiyle çağırıyorum. Ben seni İslam davetiyle Müslüman olmaya çağırıyorum. Mektubun başı bu ya. Eslim teslem. Müslüman ol, kurtul. Yüce Allah'a icrake merreten. Benden evvelki dinde de bağlandığın için şimdi ben geldiğimde bana dönersen Dinler İslam'dır Allah'ın dinde. Allah sana iki kat mükafat verir. Çünkü yeni gelen şerata uyduğun için. ve <gülüyor> Yok ben Müslüman olmuyorum dersen. Fe inneme aleyk ismel Sana tabi olan çiftçilerin bütün o zaman Rum krallığı bütün dünyanın yarısı onların. Onların hepsi senden sebep Müslüman olmayacak. Çünkü sen başı çekiyorsun. Bu yüzden hepsinin günahı bali boynunda kalacak diyor mektupta. Peşinden de ne okuyor? Kul ya kitab ke alev kelimet. Ey kitap aramızda müşterek kelimeye gelin. Bu ayeti de mektubun sonuna işlemiş. Şimdi o mektubun başında İslam'a çağırıyorum diyor. Sonunda da bu ayeti yazıyor. E İslam'da Muhammedun Resulullahsız İslam olur mu? Nasıl iş bu? Onun için biz bu reddiyeleri bu cevapları verirken Kimseye kızgınlığımızdan haşa, nefretimizden haşa, kıskançlığımızdan haşa benim yani ne alakam var onlarla hiçbirine bir şeyim yok yani köşe kapmaca oyunumuz yok. Ama peygamber ehli kitap'a müslüman olun demiyor. Siz dininizde kalın diyor. Bu peygambere iftira eder sanırım Allah'a. Peki o zaman Allah niçin buyuruyor Estağfurullah. Ya ehlel kitab icad ca'akum e rasuluna yubeynu lekum yubeyin olgumla birer tımdanırız, lakin Allah bilir. Allah bilir. Ey ehli kitap. Ehli kitap kim? Yahudiler. Hristiyanlar. Hayrettin Hoca ne diyor? Peygamber ne diyor? Onlara Müslüman demiyor. Allah Allah. Yani çocuk demez. Çocuk sokaktaki çocuk böyle bir şey demez ya. Bu ayet ne diyor? Ey ehli kitap. Size bizim elçimiz Muhammed'imiz geldi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Evvelce peygamberlerden kesik bir dönem, fetret dönemi geçti, 500 küsur sene oldu İsa Aleyhisselam'ın ardından. O kesintiden sonra şimdi size ahir zaman nebisi geldi. Niçin geldi? Yarın ahirette bize müjdeleyici ve uyarıcı bir peygamber gelmedi, demeyin diye geldi. İşte size müjdeleyen ve uyaran ahir zaman peygamberi geldi. Allah her şeye kadirdir diyor. E şimdi ehli kitaba bu ayet niçin, ne demek istiyor? Ben bunu niye gönderdim? İnanmayasınız diye. Allah Allah. Ve ma absallâlu rasûl illa lûta'a izni. Ben hangi peygamberi gönderdimse mutlaka benim iznimle ona itaat olunsun diye. Şimdi bunlar ne diyor? Yalancı deme yeter. Yok Yalancı dememek yetmez. Benim dediğime inanacaksın, uyacaksın. Itaat ne demek? İtaat. Itaat ne demek? Ben sana namazı farz duyuyorum. Altın takmak erkeğe haram diyorum mesela. Sen altın yüzük takıyorsun. Veya bunun haram olduğuna inanmıyorsun. Veya namaz lazım değil diyorsun. Bu itaat olur mu? Sen bana diyorsun ki sen yalancı değilsin. Ben sana yalancı demem. Ama hiçbir dediğinde yapma. Bu itaat olur mu? Ben peygamberi niye gönderdim diyor her peygamberi. itaat olunsun diye. Ha yalancı deme kurtar. Nasıl böyle kurtaracak ya? Burada Müslümanlar bu kadar... İman şartlarına inanıyor, İslam şartlarına yerine getiriyor adam Sabaha kadar namaz kılıyor, akşama kadar oruç tutuyor Hala kurtaracağımız belli değil <gülüyor> Hal böyle olduğu halde, gavura özel tortil mi var ya? Diyor ki, onlara diyor iman şartı ikiye indi <gülüyor> Hayrettin Hoca da diyor, diyor ki onlar diyor iki şeye yeter. Neymiş, Allah'a inanacakmış, ahirette inanacakmış Ben de ne buldum biliyor musun? Ben de diyorum ki, madem bir şeye inansa yeter, o zaman o Musa Aleyhisselam'a inanmasa da olur, öyle mi? Öyle ya şimdi kendi peygamberine de inanmayabilir o zaman. Aa, onu hiç düşünmemiştim. ya neyi düşünmüştüm? Hayır şimdi Allah'a ahirete inanmak yeter diye bizim peygamberi çıkartmak istiyorlar ya devrede. Ben de diyorum ki, o şartlarda diyorum Musa selam da yok. O şartta Tevrat da yok. O küllün kafir o zaman. O da mı cennete girdi? Yani böyle saçmalık olur mu ya? Allah'a ahirete imanın içinde öbür şartlar zaten var. Allah'a inanıyorum, gönderdiği peygambere inanmıyorum. Nasıl bir şey? Aman aman aman aman. Onun için bu hadisler doğru. Bizim size dediklerimiz Allah'ın izniyle isabet, istikamettedir. <gülüyor> Rabbim ayırmasın inşallah. Amin. Doğruyu dinleyip doğruyu anlamak hakka uymak nasibesi. Evet, ne anlatıyordum şimdi? Tamam beşinci kat kaldık çıkamadık. Harun aleyhisselamı gördüğüm buyuruyor. Sakalı köbeğine kadar uzundu buyuruyor. Yarısı siyah yarısı beyazdı buyuruyor. Ondan sonra ne yapıyordu? Ümmetinden onun sohbetine katılanlar beşinci kat cemağda onlara vaz ediyordu buyuruyor. Böyle ümmeti toplanmış vaaz ediyordu buyuruyor. Demek ki Şimdi biz bu dünya aleminde, bu derslerde, bu vaazlarda, bu sohbetlerde bulunduğumuz üzere yaşarsak inşaAllah Allah'ın ahirette de bizi ilim meclislerinde buluşturur, bu devam eder, ölsen de kesilmez, çünkü ruh ölmez, ruh ölmediğine göre hayat devam eder, esas insan ruhtur, beden kabre girer ama yine de Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bedeni şerifi kabirdeyse de onun ruhu orada kalmaz. Bütün alemlerde gezer dolaşır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Şimdi Efendim kardeşlerim Benim peygamberim size ne verdiyse onu alın. Buyurduğu zaman bu umumidir. Bunun içinde bütün hadisi şeriflerin, fıkıhların hükümleri girer. Çünkü hepsini Rasulullah'a ver. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sen bu Kur'an'da yazıyor mu diye sorarsan Efendim, enalik edersin. İşte kim geldi? Ümmü Yakup diye bir kadın geldi. Kime geldi? Abdullah bin Mesud Hazretlerine geldi. Abdullah bin Mesud sahabenin müştehitlerinden, en büyük alimlerinden, hafızlarından, fıkıhçılarındandı bir de. Dört Abdullah'tan biri. Abadile Erba. Ne dedi? Ya o dedi sen dedi, dövme yaptıran, işte saçına saç taktıran peruk gibi kadınlara lanet okuyormuşsun dedi. Okuyorum dedi. Nasıl okursun dedi? Niye okumayım dedi? İblis sor. Mali la el genu, Rasulullah ve whoa, fi kitabillah. Allah'ın peygamberinin dedi lanetli saydığı kişilere ben niye lanet yapmayayım dedi? Hem de bunu dedi Allah'ın kitabında da bulursun dedi. Şimdi bak, burası çok önemli. O zaman Ümmü Yakup denen kadın da hafızaymış. O zaman da erkek bile hafız çok az. Yani bütün Kur'an'ı okumuş. Tabi ezbere bilmese de okumuş çünkü okuyan görüyor. Arap kadın anlıyor. Ben dedi Mus'haf'ın dedi tümünü okudum dedi. O zaman biliyorsunuz daha yeni şey haline gelmiş Mus'haf haline gelmiş. Herkes de dağınıktı. Baştan sona baktım dedi. ''Peruk takmak, dövme yapmak hakkında lanet içeren hiçbir ayet yok.'' dedi. ''Sen nasıl diyorsun ki bu Kur'an'da var?'' dedi. i̇bn Mesud ne cevap verdi ona? ''Le'in kunti kara'tihi fekad vecet tihi'' ''Kadın'' dedi. ''Sen o Kur'an'ı doğru okusaydın, tam okuyduğum dediğin gibi olsaydın, onu bulmuştum.'' dedi. ''Ben okudum.'' dedi ya. ''Böyle bir şey yok.'' dedi. ''Peki dur bakalım.'' dedi. Ben Rasulullah'tan işittim dedi. Sallallahu aleyhi ve sellem. İbn Mesud'u ya, ne işittim dedi? Lâ an Allahu ashmete ve müstevşime ve yapan yaptıran erkeklerden işte kadınları, erkekleri saçına saç taktıran ekleten başkasından efendim ya neyse, bunları Allah lanet etti diyor. Bunu ben Rasulullah'tan duydum. Tamam, mı? duydum. E tamam dedi. O başka tamam. Onu sen inanıyorum. Kuranda nerede bu dedi? Kuranda da şurada Ve maâten kumûr <gülüyor> Peygamberim size ne verdiyse fe huduhu, onu alın haşır suresinde ve mâ o, sizi neden men ettiyse fentehû onu bırakın Bu da ayette var. İşte bu ayeti doğru anlatsaydın Peygamberin bütün verdikleri bunun içerisinde olduğunu anlamışsın Kadın tamam dedi. İlmin karşısında itaat etti. Durdu. Şimdi onun için biz baştan dedim miraç hadislerinden gireyim dedim. Sonra bu hadislere itikat ve iman meselesi üzerine konu döndü geldi. Fakat şimdi bir var. Buhari'den, Müslim'de, Kutubü's-Sittah'da, Kutubü't-Tis'a kaynaklarda olanlar. Bir de var ki Allah dostlarının, evliyanın kaynaklarında olanlar. Bazıda da onları da nerede bulamazsın? Eski hadis kitaplarında bulamazsın. Yani hadis kaynaklarında bulamazsın ama bakarsın ki İmam Gazali bir hadis şerhliyah diyor. Fahruddin-i Razi bir hadis-i almıştır. Muhiddin-i Arabi bir hadis-i almıştır. Efendim Abdülkadir Geylani Hunye Kittabı'nda bir hadis-i şerif almıştır. İmam-ı Rabbani Mektubat'ta bir hadis-i şerif almıştır. İsmail Hakkı Hazretleri Bursalı komşunuz Ruhul Bentefsin'de bir hadis-i almıştır. Bunlar kafadan atacak insanlar değiller. Ama sen onun kaynağını araştırırsın yine de diyelim bulamadın. Bir kaynak çıkmıyor. İnkar edebilir misin? Niye? Çünkü bu zatlar Rasulullah iftira edecek insanlar değil. Demek ki senin ulaşamadığın bir kaynakta var o. Sen bütün kaynakları ezberinde değil ki. Kompütürde hepsi yok ki. Mahdurtadan yazmadan nice kaybolanlar var. Hiç aslı bile bulunmuyor. İlk yazması bile kayıp. Hülagü'nün Irak'ı, Bağdat'ı işgal ettiğinde Dicle günlerce mürekkep attı. Bütün İslam'ın merkezi Bağdat idi. ...bütün ilimler, yazma eserler o zaman matbaa yok. Hepsi Bağdat'taydı. Hülagü gavuru Bağdat'ı işgal ettiği vakitte bütün yazma kitapları, tefsirler, hadisler, fıkıhları İslam'ın kültürünü yok etmek için Dicle'ye attı. Ve Dicle Irmağı günlerce, aylarca mürekkep aktı. Ondan sonra şu anda mesela Buhari Hazretlerinin büyük bir tefsiri var, tefsiri kebir diye. Bir tane kütüphanede dünyada yok. Biz Neşe ne kadar kitap mesela Muhitin Arabi Hazretleri Kur'an'ın ortasındaki kef suresine kadar 150 ciltlik tefsir yazmış. Bitirse 300 cilt olacak yani. 150 cilt yok. Bir kütüphanede yok. Yani kaynaklarda biz bunu görüyoruz. Çünkü bir kitap var. O kitapta onu gören bir alim diyor ki ben şu zatın şu kitabında okudum diyor. Ama o kitap yazmada da yok. Ama o okudum dediğine göre demek onlar da. Bağdat işgalinde efendim bu Tatar Moğol yani diyelim. Moğol baskınlarında mahvolmuş gitmiş. Ya buralara kadar gidip şeye kadar efendim Anadolu'ya kadar girdi bunlar. Bütün kitapları yaktılar, yıktılar Hal böyle olunca şimdi sen ben bunun Görmedim kaynağını diye inkar edebilir misin? Demezsin. İmam Gazali Hazretleri Huccetul İslam İhya Ulûmiddin isimli eserinde dolu hadisler çıkarılmış. Şu günün namazı, şu günün namazı, şu gecenin namazı, şu namazı, bu namazı. Hadis kaynaklarına baktığın zaman yok. Yani çok yukarı çıktığın zaman kopukluk oluyor. Bu sefer bazı alimler de o zamanda da başlamışlar itirazı. Demişler ki bunun kaynakları çıkmıyor. O halde bu hadisler hurafedir, uydurmadır, şudur budur. Nihayetinde tabi bu Allah dostlarıyla uğraşılmaz. Eğer onların önünde yanında bunu konuşsan onlar sana ispat ederler. Ama tabii zaman da geçince hani bir sözü var alimin birinin. Ben öldüğüm zaman diyor herkes bana galip gelir. E tabii ki adam konuşamıyor ya. Arkadan ona itiraz, ret diye doldur. Ben onun için ölülere ret diye yapmıyorum. Hep dirilere yapıyorum. Belki bir ses verirler diye. Ama hiç dirilerden de ses şey gelmiyor. Öldükten sonra adama ret diye yapsan ne işi? Yani adam cevap da veremez. Hal böyle olunca Ali Harazim diye bir zat. Fas'ta kadı, büyük kadı. Bütün oralar ondan soruluyor, Büyük de alim. Yahu demiş, bu ihyai ulumittinde ne kadar uydurma hadis var ya. Kaynaklarını bulamıyorum. Şudur budur. Ne olacak? Arkadaşlar demiş, cuma günü cuma namazından sonra bu çok sene evvel yani. Bu da vardır 700 600 700 sene en az. Cuma namazından sonra demiş Camide herkes elinde ne kadar yazma, o zaman matbaa yok, nüsha diyoruz. İhyaül Ümid'in kitapları varsa hepsini getirsinler, toptan yakacağız. Bu ruhul beyan sahibi hakkında da aynı şeyi söylediler o zaman. Bütün alimlerden bazıları toplandılar. Dediler bu ruhul beyan tefsirinde çok uydurma var. Ne olacak? Şeyhülislam'a gidelim de bunun yakılması için karar çıkarttıralım. Osmanlı zamanında. Geldiler şeyhülislam Dediler ki bu ruhul beyan tefsirinde çok... Asıl, asılsız şeyler var. Bunları yapmak için sen de istiyorum istiyorsun. Şeyhülislam da dedi ki ben bunu alimler ayetini toplayayım, bir inceleyeyim, Bakalım sizin dediğinize karar verin. Ulema ayetini topladı, inceledi ruh-ül beğen tefsimi. Ondan sonra da onları çağırdı, dedi ki ya utanmaz adamlar dedi. Bu zat dedi bu kadar bir kitap yazmış ki keramet yani. Zaten hanımı bakıyormuş ya, efendim yazdığı çalıştığı yere hanımını sokmazmış. Tefsiri yazdığı yere. Daha bunun gibi 100 tane kitabı var. En iyi ruhul Hanım bu bir gün bir bakmış 10 tane İsmail hakkı var içeride yazıyor. Allah onları böyle kurban olduğum çoğaltıyor, bereketlendiriyor yani. Bunun üzerine Şeyhülislam demiş ki kitabı baştan sona inceledik de bir tane asılsız bir şey bulamadık. Siz demiş size şöyle bir cilt kitap yazın desem 40 tane yanlışınızı bulurum demiş ya. Siz nasıl bu adam kitabını yapın diyorsunuz? Ha şimdi ruhul beyanı? Geç, esas ihya-ül ümittin, ruh beyanın da kaynağı. O hepsinin kaynağı diyelim. Bu zat da demiş ki, toplatalım, yakalım. Peki demişler, ertesi gün cumada bütün millet kadıya tabi. O zaman en büyük alim o, kitapları toplayacaklarken perşembeyi cumaya bağlayan gece, cuma gecesi, yatmış. Bir de efendim rüyasında bakmış ki cuma günü olmuş. Cuma namazında mescide giriyor, bir de girmiş, bakmış ki Muhammed Mustafa duruyor sallallahu aleyhi ve Hoca Efendi ne var? Sen de şimdi rüya anlatmaya başladın. Ya ben dün gece ne gördüğümü anlatmıyorum ki. Bu rüya, adamın kendisi tarafından tasdiklenmiş, bütün alimler o zaman tevatür etmiş, bütün kitaplara geçmiş, İhya Ülümit'in hakkındaki kitabın başında yazılıyor, Ebu'l-Hasen'i Şazeli Hazretlerine kadar bütün zatlar bunu nakletmiş hatta o zat ölürken bile bunu müşahede edenler anlatmış onunla görüşenler Baş bir Resulullah duruyor sallallahu aleyhi ve sellem yanında da Ebu Bekirle Ömer var ikisi radıyallahu anhina kapıda da i̇mam Gazali duruyor kapıdan bu girince bakmış ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kızgın falan bu böyle huzur üzere gelmiş yaklaşmaya çalıştı falan. Resulullah buyurmuş sallallahu aleyhi ve sellem. Senden şikayet var. Seni mahkeme edeceğiz. Kim şikayet ediyor? i̇mam Gazali şikayet ediyor. i̇mam Gazali gel buraya Ne oldu? Sen bunun kitaplarını yakma kararı aldın ve bu kitaplardan hadisler var ama kaynakları yok diye buna iftira attı. Öyle mi? Getirin ihya'yı. İhya-ül-ümittin'i Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir anda bakar, manevi alem tabi ki. Bunların hepsi güzelsin. Benim sünnetime bir muhalefet yok. Ebu Bekir baksa, bir de Ebu Bekir Sütlük bakar. Bir de Hazreti Ömer bakar, tamam. Hiç sünnete muhalefet yok. E sen nereden bunun kaynağını bulamadın diye iftira atıyorsun? Kaynağı sahibi orada. Suyun başı orada. Ne olacak şimdi? Soyun sırtını bakalım. iftiradan 80 sopağa. Sırtını soydular. Tamam ya Resulallah ne diyeyim dedi sahibi Bir kamçı, iki kamçı, beş kamçı da çok acıyor. Ebu Bekri Sıddık dayanamadı radıyallahu anh. Gitti İmam Gazali dedi ki ya İmam hak senin istersen bağışlarsın adamın canı çıkacak. Bu iyi niyetli bir alim kaynakları çok inceledi. Yani böyle çok şüphelerden sakınıyım ihtiyatlı olalım derken böyle bir yanlış yaptı. Ne olacak? Sen bunu bağışlarsan bu ol. i̇mam Gazali dedi ki tamam başladım. Beş kamçı da durdu. Giyin bakalım. Giyin dedim. Hadi bakalım. Bir uyandı ki kıvranıyor. O beş kamçının izi sırtında. Ama ağrısı durmuyor. sancı. Ondan sonra ertesi günü zor bekledi. Cumaya gider gitmez. Herkes getirmiş ihyanız halerini. Dedi aman aman gözünüz gibi bakın bu kitaplara dedi. Bana da bir nüfha verin dedi. Ölünceye kadar elimden düşürmeyeceğimdi. Aldı böyle. ölünceye kadar. Ve nasıl o ağrı geçmedi geçmedi. Birkaç gece sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rüyasında teşrif etti. Hadi seni affettim dedi. Sıvazladı sırtını. Uyandı ağrısı geçmiş. Ebul Hasan Şahzeli Hazretleri. Şahzeli tarikatını kuran büyük veli. Diyor ki. İmam Yafıay anlatıyorum bunu. O da çok büyük veli İmam Yafıay hazretleri. Diyor ki, ben diyor bana kadar gelen alimlerden bunun tevatür yoluyla bu hadiseyi naklediyorum ve diyor bizzat o zat ölmeden sırtında kamçı'nın izlerini görenleri gördüm diyor ya. Kadar. Bu kadar. Selebül. Şimdi onun için biz hadis takipçisi değiliz ama biz hadis ehli sünnet alemin kitabında varsa tamam. Ancak baktın ki yani uçuk kaçık. O başka. O ehli sünnet alimin kitabında olmaz ki zaten. Öyle bir şey olmaz. Katma sokma olursa onu zaten anlayabiliriz. Şimdi alemin bir tanesi hadisçi. Hadis incelemesi yapıyor. Efendim çarşamba günü kan aldıran işte efendim alaca hastası olursa ancak kendini dermesin, çarşamba günü kan aldırmayın, hicamet yaptırmayın. Bu hadis görüyor. Fakat kaynakları zayıf. Yani mesela o istiyor ki Bukhari, Müslim, şu bu olsun. Bu diyelim ki taberani vesaire, Beyhaki gibi kaynaklarda. Ama onlar da kaynak. Şimdi çarşamba günü kan aldırayım mı, aldırmayayım mı? Ondan sonra da düşünüyor ki hadis zayıf. Yani kaynak olarak başlayın. Ne olursun aldı bir fırsatını bulmuşken. Ondan sonra birden alacık hastalı, abraş oluyor, derisi renge Allah Allah ne olacak? Hemen o gece Resulullah'a görür, sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz tabii herkesin rüyasına gelip de herkesi ikaz eder mi? Niye? O adam adam olacak. Şimdi mesela adam diyor ki, e bu ilahiyatçılar bu kadar hadisleri inkar ediyor, niye bunlar sopa yemiyor? Onlar cehennemde ebedi yiyecek sopayı onun için. Bu deminki dediklerim, şimdi farkı fark edin. Farkı fark edin. Bu şimdi anlattıklarım ehli sünnet hakiki alim, hadislere inanıyor. Bu şimdikiler Buhari'de de olsa inanmıyor. Onlar oksijene bakıyor. Bu şimdi dediklerim yani geçmiş büyük alimler o onlar kaynakları sahih olursa kabul ediyor. Onlarda kaynak sıkıntısı var. Yani kaynak biraz düşük, zayıf rivayet. Onların da kriterleri var, ölçüleri var. Şimdi rüyasında Resulullah'ı görüyor sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz yine sevdiğiyle uğraşıyor. Sopa atarlarsa da adamı kurtarmak için atılan hiç kurtulamayacak adama sopa, sopada boşuna yani. Bakıyor, o da soruyor. Elim tesme sen benim yasakladığımı duymadın mı ki? Sana bu hadis-i şerif intikal etmedin mi? Çarşamba günü tırnak kesmeyin, çarşamba günü kan aldırmayın. Duydum ya Resulallah diyor, ulaştı diyor. Niye peki etmedin de başına boş geldi? Dedi ya Resulallah, hadisin sıhhat derecesinde şüphelendiğim zayıf kaynaklar bulduğum için bunu amel etmedin. Resulullah Memzi ona ne buyuruyor? Benden sana bir rivayet ulaşmış. Ne olursa olsun yine ihtiyatlı olman gerekmez miydi? İyyâke vel istihâneti bi hadis. Bir kitapta geçiyor, bana nispeten geçiyorsa, benim hadisimi hafife almaktan sakın diyor. Bak başına ne geldi. Yine de ona mübarek eliyle sürüyor ve sabaha kalkıyor, alacası geçmiş. Ama buna mümasil dolu daha Bunları kim anlatıyor? Gümüşhanevi Hazretleri ramuzül Hadis'in şerrinden anlatıyor. Münavi Hazretleri Feyzul Kadir kitabında anlatıyor. Bu rivayetlerin hepsi. O rüyalar senin benim rüyam gibi değil. Adam alaca hastası olmuş rüyada geçiyor. Uyanıyor geçmiş. Öyle bir rüya. Senin benim hayal görmem gibi değil. Onun için peygamberim size ne verdiyse onu alın. Sizi neden nehyettiyse onu bırakın. Biz böyle itikad ediyoruz elhamdülillah. Bu imanımızı da Allah'ımıza emanet ediyoruz. Allah muhafaza olsun inşallah. Evet. Şimdi efendim önümüzde salıyı çarşambaya bağlayan gecene gecesi, safer ayının son çarşamba gecesi. Bu hususta sizi biraz efendim ikaz edeyim. Ne ameller yapacağınıza dair rivayetleri anlatayım ama bazıları buna inanmıyor. Diyorlar ki böyle bir şey yok yahu kardeşim ben sana demiyorum ki önümüzdeki çarşamba işe gitmeyin dükkan açmayın evlenmeyin boşanmayın efendim yemeyin içmeyin kimseyle bir anlaşma imzalamayın böyle bir şey dedin mi yok normal hayat devam ediyor ama bense diyorum ki şu ayetleri okuyun şu namazı kılın şu duayı yapın bunda ne mahzur var yani Allah demekte ne sakınca var yani. Bazı hocalara ben bunu anlatamadım hala. Bizim cemaattan efendiler safarayı yok safarayı. Yahu kardeşim bu kadar evliya var diyor. Var diyenin kaynağı var mı? Ha en nihayet nereye geliyor? Bazı Allah dostlarının nesi var? Keşfi var. Keşif ne demek? Onlara manen bir şey gösteriliyor. E peki, ayette yok, hadiste yok. Allah dostu bunu keşfedebilir Edebilir. Çünkü neden? Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme varis oldukları için onlara da bazı şeyler bildirilebilir. Biz bunları da kabul ediyoruz. Şimdi hadislere iman ayrı bir şey. O bu geldi miydi ise? Ha, bugün geldi. Bu nedir? Bu benim bir sohbetimdir. Yani bu benim kitabım değil. Ama ben bunu tavsiye ettim. Bütün Arapçalarını içine yerleştirdim. Çünkü çevirenler Kıymetli kardeşlerimiz Allah razı olsun. Kaseti dinliyorlar, durduruyorlar, bir dakikada birisi şey geri alıyorlar, ileri alıyorlar, canları çıkıyor yani saatlerce emek vererekten Allah onlardan razı olsun. Parayla da yapmıyorlar bu işi. Kimin de yaptığını söylesem aklınız durur. Kafanız tavana vurur. O kaset çözümündeki kim yapıyor. Meşhur bir adam yani. Efendim. O yapıyor diyor ki benim diyor bu diyor Allah rızası için diyor hizmetim olsun ümmete diyor. Hanımı ile beraber, hanımı da kendi de çok meşhur birileri yani. Onlar da bunu yapıyor yani. Biz de dua diyoruz Allah razı olsun. Adamlar, siz de zannedersiniz ki yani bu adamlar şöyle meşhur, böyle meşhur bunlar ne yiyordur, ne içiyordur, ne kadar eğleniyordur, öyle zannediyorsunuz yani. Halbuki sizin keyfiniz daha fazla yani. Televizyon zıp zıp elinizde, çerezler çık çık çık çıtlıyorsunuz ondan sonra programdan programa ya. Yani. Öbür öyle bu adam çok meşhur bilmem sanatçı bilmem zengin falan zannediyorsunuz. Adam sabaha kadar sohbet çözüyor. Ya. Yani. Ne işler tersine döndü bu memlekette ya. Neyse siz bari okumasını becerirseniz Allah yine razı olsun. Burada ne var biliyor musun? Hadislere iman meselesinde yaptığın bir sohbet hakkında o kadar bilgi var ki bu sohbette. Ben bunu Tabii şeye çevirdim, çünkü onlar ne kadar olsa da Arapça isimler geçtiği zaman şey yapamıyorlar, yani yazıyorlar Türkçe, Arapçayı yazamıyor, Türkçe iki kelime yazıyor benim hatırıma geliyor ben sohbette okuduğum için onu, ne okuduğum hatırıma geliyor, hemen onun içini dolduruyorum, Arapçaların hepsini doldurduk, çok ilim var bunda, şu nasıl bir şey biliyor musun, önümüzdeki Mevlid ayı, ben herhalde 6 Mart'ta gelecekmişim, 6 Mart'ta inşallah ben saat 8'de buluşuruz inşallah, biz o zamana kadar Mevlid kandili oluyor mu? He? Geçiyor. Yani Mevlid kandiliniz, ayınız, ve il evvenin içinden mübarek olsun. Gerçi ben geldiğimde de yine Mevlid kutlaması yapacağız inşallah çünkü o ayın tamamı Mevlid ayıdır. Ama şu önümüzdeki ay, Rasulullah Efendimizin ruhuna sallallahu aleyhi ve sellem hediye etmek, ikramda bulunmak için yapacağınız, yapabileceğiniz en büyük meseleleri biliyor musun? Milletin hadislere imanını Temin etmek için gayret etmektir Şu kitap iki celsede okunur Türkçesi de sohbet dili akışlıdır Ağır Arapça dili değil Ve çok da biz bunu basit yapmamızın sebebi Ucuz olsun diyedir yani 5 lira falan olunca bile insan 2-3 tane alamıyor Onun için mesela bu 2,5 lira niçin Şimdi geçen gün Diyorlar bana Bir yere gitmişler bir mağazaya Bir kitap Anlatıyor bana şimdi birisi. Hoca efendi ne var? Yahu dedi senin kitapların çok ucuz. E dedim millet onu da pahalı buluyor dedim. Dedi ki yahu gittim dedi bir baktım dedi dedi kitap var. Eee? Ne kadar? 29 milyon. 29 bin lira mı? 29 lira mı? 29 lira. 29 lira kitap. 29 lira. Kağıtı nasıl? Kağıdı aynı böyle can. İçinde ne var ne 29 lira hazinenin yerini mi gösteriyor yani ben de alayım da Neymiş biliyor musun benle sevgilim <gülüyor> Kitabın adı benle sevgilim Ne kadar enayi var ki 29 liraya onu alıyor yani Ya dedi sizin kitaplar çok ya mübarek biz Allah için ismet yapıyoruz bunun. Karında değiliz ama masrafı çıksın da müesseseler çöpmesin mesela. Bu işin iki buçuk lira. Niye iki buçuk lira? iki tane al, üç tane al, dört tane al. Mesele nedir? Hadislere iman çok sıkıntıya girdi. Bunu bir yayalım. Yani özellikle ilahiyat camiası öğren öğrenciler. En fazla kime lazım biliyor musun? İmamlara, müftülere, vaizlere, müezzinlere. Çünkü onlar daha fazla etkileniyor bu ilahiyatçı, doçentlerden. Anlıyor musun? Şu kitaba güzel bir okursanız, kısaca kafanızda kalırsanız size teminat veriyorum. Eğer aklınızda kalan bir adamsanız, istediğiniz kadar Arapçanız olmasın. Sırf şunu bilerek istediğiniz profesörü şapo tutturursunuz. Öyle bir konular var ki, tak! Bitti, ayağı kesilir. Açık oturuma bile çıkabilirsiniz. Ne var? Bazınızda kuvvetli çene var yani. Ne olacak? İlla Arapçayı bilmeyebilirsin. Adamda bir çene var. Susturur ya. Allah çenenize kuvvet versin. Ama Allah size de bu dini davet hususuna kaybet versin. Yani derdiniz din olsun kardeşim. Bize ne ya başka işlerden bize? Şimdi bu hadislere iman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek ayından eve. Hepimizin O'na yaklaşmak için vesilemiz olsun, o şefaatçımız olsun, bir insanın hadislere imanı düzelirse Resulullah sana şefaat eder sallallahu aleyhi ve sellem. Bu Şimdi, Safer ayının son çarşambası da nerededir? Bu Arif Dergisi bu sayısındadır. Çünkü önümüzdeki salı olduğu için. Benim Hayrettin Karaman'a yaptığım reddiyeyi okuyun. Hocam ben sen anlattın ya zaten tamam ya kafanızda kalmaz okuyun her gece ulaştırın o büyük hocadır yanlış yapmaz diyenlere bilhassa adam efendi hazretleri telefon ediyor adama diyor ki bak diyor bu Ahmet diyor benim için yani duruyorum bu Ahmet diyor sana bir şey söyleyecek diyor bunun dediğini dinle. Bu yanlış yapmaz diyor adama. Bana telefonu veriyor. Ben de adama diyorum ki bak sen bu Hayrettin Karaman'ı yazdırıyorsun. Fakat bu yazının içerisinde şöyle şöyle şöyle işler var. Bu adamın zihniyetinde diyorum şimdi adam. Adam bana diyor ki o diyor büyük hoca diyor öyle şeyler yapmaz diyor. Ya ben kaynak veriyorum sana yapmış diye. Peki diyor sen diyor kendin okudun mu diyor bana. Kendimi okumadan nasıl et diye yapacağım ya. Ondan sonra diyor ki, ''Peki diyor bana, doğru anladın mı?'' diyor. Kapalığa bak ya. <gülüyor> bana yapılacak en büyük hakaret budur herhalde. Söveni bağışlarım, bunu bağışlamam yani. Bana diyor ki, ''Doğru anladın mı?'' diyor. Ya sen beni ne zannediyorsun ya? Yani? Bütün millet şaşırdı işte, bütün doğru anlayanların kafası gitti. Ben Allah'ın izniyle çok doğru anlarım. Bak bütün damarlarım tıkanmış Bir beynimin damarları açık, biliyor musun? <gülüyor> Allahu salliallâhu aleyhi salli ve sellem Şimdi benim ekolarımı çektiler, oramı buramı Şah damarım bile tıkandı, stentak taklar Yüzde doksan beş Gitti gidiyormuşuz haberimiz de yok Doksan beş bura tıkanmış, Her tıkanmış Kalpten kaç tane. Baypas olduğu dört sene hemen Kimse geçmiş olsun demedi. Baykal aradım aramadım. Şimdi herkes geçmiş olsun arıyor. Ulan ne arıyorsun ben geçmiş olsun Baypas bay, bay, oldum da kimse aramadı. Stent takıldı. <gülüyor> Stent çok önemli değil ki. Baypas daha önemliydi dört sene evvel oldum. Bütün kemikleri testereyle kesiyorlar ya. Allah'tan sakalımızı yarıya kesmediler. Sakalı da kesiyorlar. Doktora dedim ya ne olacak ya ben söz veriyorum sana bir şey olursa senden davacı olmayacağım Tüy dökülür diyor ya dökülmez kurtarırız dedin Neyse Neyse dinledi beni sakalımı kesmediler Bypass'ta elhamdülillah 4 sene evvel bypass ım. Ondan sonra bütün damarlarım hakikaten tıkadı Ayaklarımda ref, refleks mi diyorsunuz ne diyorsunuz işte Böyle vuruyor ya taktiği Evvelce atıyordu şimdiyiz tık yok Nereye vursam <gülüyor> her tarafım tıkandı ya bu kadar uğraşmakla ne olacak? Adam diyor bana 3 kilometre yürüye, üç kilo, üç kilometre yürüyene kadar 5 sayfa yazı yazarım. Vaktim yok. Kitap elimizde geziyoruz. Ondan sonra fakat sonradan bu tahliller yapıldı yine kalplerim tıkanmış oran buran tıkanmış. Doktor dedi ki hoca dedi beynine hiçbir şey vurmamıştı. ''Elhamdülillah'' dedim. Ya her tarafımız sakat. Bari bir kafamız çalışsın da, bizi hepten şeye çevirecekler yani. Milletin itikadını bozacaklar, bana da sen de anlamadın, beynin tıkanmış diyecekler bana. Şimdi de diyemiyorlar, doktor raporunu gösteririm. Kafam yerimde. Cahil adamlara bak. Efendiler adını, dunduna geldi bunlara ya, dunduna mıdır lan derler? Sen diyor bana, ''Doğru anladın mı?'' diyor. Ya siz hepiniz normal bir vatandaşsınız. Hoca olmanıza lüzum yok. Burada Hayrettin Karaman'ın yazısını Allah için okuyun, başka bir şey anlaşılıyorsa, siz bana anlatın. Ama cevap verme konusunda tamam, orada benim ihtisasım var. Cevabı ben veriyorum. Ama adamın ne dediğini anlamakta siz de anlarsınız. Hepiniz aklı selim insanlarsınız ya. Yani. Bu da bir sorun yok. Bu, reddiyeye çok önem veriyorum. Çünkü bu kişiyi Türkiye'deki İslami basında, yayında, medyada, ehli Sünnet kanadında çok büyük alim olarak görülüyor. Ben Allah rızası için duyuruyorum. İki tane taharet diyen var. Bundan sonra gelecek aklınız durur yani. Konuştuğu lafa. Ya diyor ki peygamber Yahudilere Müslüman olun temin ödüyor. Bunu, bunun bir izahı var mı ya? Dememiş. Nasıl dememiş ya? Allah peygambere onları İslam'a çağır diye emrediyor. Peygamber de emri yerine getirmemiş öyle mi? Çok büyük saçmalık var bu işte. Onu duyuruyorum. Şimdi derginin sonu çok önemli. İçeride daha çok ilimler var. Mesela bu İmam-ı Azam var. Duydunuz mu? Nuri Hoca. Bizim Mahmud Efendi Hazretleri İmam-ı Azam. Nuri Hoca. Bu mübarek adam. Bu da 80'i aşkın. Onun bir röportajı var mesela. Samimi söylüyorum bir gece çok da geç vakit uykusuzum. O röportajı okumadan edemedim. Yani okudum bırakamadım yani. O nasıl Kur'an'ı zorla okumuşlar. O Rize'nin köyünden nasıl ormanlardan geceleri gidiyormuşlar. Üç saat yürüyormuşlar bir elif bağı okumak için. Bir cüz köye getirdi diye adamı içeri atmışlar elif bağ getirenleri. Adamlar neler çekmiş Allah için ya. Neler çekmiş adamlar. Yani 84 yaşında falan adam. Şu İmam-ı Azam lakaplı Nuru Hoca. Bir okuyun şunları, şunları bir okuyun, şu bolluğu buldunuz, şu rahatlığı buldunuz, çoluğumuz, çocuğumuz, her şey Kur'an serbest, her şey serbest, ne kadar gevşeklik yapıyoruz ya. Bu röportajı da çok önemsiyorum, yani beni çok etkiledi mesela, kendi kendime hayıflandım yani, sen ne gevşek adamsınız dedim sen dedim ya. Ne rahatlık zaman çattın sen dedim. bak millet nelere çekmişti. Çünkü benim yaşıma göre bizim zamanımızda böyle bir yasaklık o kadar yoktu. Şimdi sonundaki vazifeler, evet. Bu vazifeleri baştan ne yapacaksınız? Son çarşamba gecesi. Ne zaman? 9 Şubat efendim salıyı çarşambaya bağlayan gece. Yani salıyı salının akşamı bu. Kur'an-ı Kerim'deki peygamberlere selam içeren ayetler. Selamun kavlemin rabdurrahim başlıyor ve selamun aleyhi. En son selamun aleyküm bunları diyor Safranlı mürekkep oluyor. Artık bilmiyorum becerebilir misiniz? Bir porselene veya kağıda yazılıyor. Ondan sonra bu ayetler suyun içine konuyor. Akşamla yatsı arasında geçmiş büyükler bunları içiyorlardı. Evlere de hediye olarak dağıtıyorlardı. Bu yapabilen için. Herkes bunu beceremeyebilir. Şimdi Safer ayının son çarşamba gecesi okunacaklar. Bunları mutlaka okuyun. Önümüzdeki salı. Akşam namazından sonra gece girer. Akşam namazı oldu mu gece girdi. Niye biliyor musunuz? Evliyaullah diyor ki Burada isimleri var. Feridüddin Nakşibendi Hazretleri. İbrahim Kuraniler. Ebu nüsr Abidinler. Birçok alimden ben kaynak veriyorum. Esas Muhammed İbni Haturiddin Hazretleri. Cevahir-i kitabı eşsiz eser. O da 500 senelik kitap. Onlar diyorlar ki Safer ayının son çarşamba gecesi 320 bin bela Gökten yere iner 320 bin bela Ve o çarşamba yani haftayı bu örümcek çarşamba Senenin günlerinin en zoru ve en çetini olarak geçer Ama bu Bana çetin geçmedi diye değil Dünyadaki insanlar arasındaki ortalamasıdır bu Bunu senin anlayacağın şey olmayabilir o anda Sana bir bela gelmeyebilir Ama o gün en çetin gündür Önümüzdeki çarşamba. İşinize, gücünüze devam edin ama Allah'a sığınarak. Gecesi 12 kere Fatiha-ı Şerifi. Salının akşamı. Bunu ilk yazıyorum. Hiçbir kitapta yok. Ben de bu sene gördüm. Eski bir eserde gördüm. Size ulaştırıyorum. 100 kere Bismillahirrahmanirrahim. 100 kere Bismillah aleyhinezî la yabdurru ve la as-sema'e alim Bu meşhur bir hadistir Sabah akşam 3 kere bunu okuyoruz Ama o gece 100 kere okunuyor 100 kere La havle ve la kuvvete illa billaha il aleyin azim 27 kere İnna zellâhu fi leyletil kadri Suresi Selamun hi'atta var ya selam Selametten gelir Peşine de salavat şerife okunuyor Allahumma salli aleyhine Muhammed ve ala aleyhine sahbii sallim Bunu ne zaman yapıyorsunuz? Salıyı Çarşambaya bağlayan akşam yapışsınız. Peki çarşamba günü olduğu zaman işrak namazından sonra kılınabilir. Ta ki öğlene yarım saat kalana kadar. Öğlen namazından sonra da kılınabilir ikindiyi kılana kadar. İkindiyi kıldın mı daha nafile kılınmaz. Safer ayının son çarşamba gününün namazı çok önemli. 4 rekat namaz kılıyorsunuz. Gündüz olduğu için tek selam verilir. Gece namazları ikişer, gündüz nafile dörder. İşrak haricinde şimdi. Şimdi dört rekat kılınacağı zaman tek selam olur gündüz. Ama oturduğunuz zaman salli barik okunuyor. üçe kalktığınızda sübhanekeyle başlanılıyor. Gayrı müekkede bütün namazlarda. Efendim, ne kılıyorsunuz? Dört rekatın hem bir rekatında bir fatihadan sonra on yedi tane inna hatayna yapıyorsunuz. On yedi. Arada besmele yok. Baştan huzü besmele var zaten. Subhanekeden sonra o kadar. 17 ne 5 kulü Arada besmele yok onlarda hiç. Sureler aralarında besmele olmaz namazın içinde. Ondan sonra 1 Kulahudurabbilfeler 1 Kulahudurabbilnaz. Bu bir rekat. 4 rekatı böyle. Burada tarifine bakarsınız. O kadınlar yemek tariflerini nasıl böyle yazıyorlar, çiziyorlar, birbirine telefon ediyorlar. Onlar da yine de beceremiyorlar. Bir de yapıyorlar için. Işte. <gülüyor> Neyse. Siz de ne yapın biliyor musunuz? Bu tarifi ben derdiye niye yazdım? Burada anlatmakla kafana kalmaz mı? Ben sizin için uğraşıyorum. 320 bin bela yağıyor ama bir seneye kadar bu namaz bir seneye kadar beladan garanti veriyor, sigortası var. Diyor ki bir daha seneki safer ayına kadar o kişinin etrafında hiçbir bela dönmeyecek inşallah. Amel etin ya namazdan ne zarar gelir Allah demekten net zarar gelir. Şimdi kardeş kaynaklarını burada yazdım. Allah onu bütün belalardan muhafaza eder. Ancak namaz bitti. Namazdan sonra ne var? Bak 54. sayfa dergide Son çarşamba günü namazından sonra. Şimdi arkadaşlar bunu okumuş beni arıyor diyor ki bu hangi namazından sonra? Yani öğlen için ya o değil kardeşim. Saferin son çarşamba namazı anlattım ya şimdi dörtte kap. Ondan sonra demek. Eudü Besmele selamun aleykümden başlıyor. Kur'an'da selam geçen bütün ayetler sonu selamun hiyede bitiyor. Ondan sonra bu dua, bu duayı ben her gün okudum. Safer ayı girdi gireli bir kere bırakmadım. Siz de bari son çarşamba günü bir kere okuyun. Namazdan sonra bu dua salavatla başlıyor salavatla bitiyor. Bu ayın, bu yılın, bugünün şerrinden... Beni de, canımı da, malımı da, çocuklarımı da, hepsi var. Korumaya alıyoruz. Ondan sonra ne okunuyor? Salaten tünciina. Kaç kere? On bir kere. On bir defa. Yani sonunda innekil alakalı bir şeyin kadir, Hacı Sami Efendi Hazretleri vardı büyük evli yavllattan. Onun kitabında diyor ki innekil alak bir şeyin kadir eklensin bunda diyor. Onu da orada gördüm. Yani işi sağlam yapalım. Bir rivayet fazlaysa onu da katalım. Eksik olması. Ondan sonra salaten tüncina Bu salaten tüncina zaten çok lazım. Her zaman lazım bu. E bundan beraber ne oluyor? Safar ayının belası savuşturuluyor inşallah. rahman. Akşamdan o şeyleri yazabilen yazdırsın içsin. Olmadı o demin saydıkları mutlaka yapın. 12 kere Fatiha'dan başladık ya gece vazifesi. Gündüz vazifesi 4 dekat namaz. Namazın peşinde okunacak dualar. Ben sizin başınıza bir bela gelsin istemiyorum. Ben bunları bu kitaplarda gördümse sizinle paylaşmak istiyorum. İlmin zekatıdır bu. Beni de uğraştırıyor. Öbür işler kolay. Roman gibi düşünüyor. kalem yazıyor yazıyor yazıyor. Millet de ona 29 lira alıyor. Ben roman yazmıyorum. Ben sana bu kadar da kaynak açıyorum. Kitapları dolduruyorum. Size doğru bir hizmet verebilmek için. Ondan sonra sonunda... Her ay Esma Hüsneddin bir isim yazıyorum. Bu ayki ismi şerif hangi isim? İkinci isim, er Rahman. Esma Hüsneddin'in tümünü yazdım. Altında üç tane tatbikat var. Esma Hüsneddin hakkında. Mesela Cuma gecesi diyor 41 kere okursan diyor. Ne istersen istediyor mesela. O üç tane Esma Hüsneddin'in tamamı için. Rahman isminin havası burada. Kaç madde? Bir de Rahman'ın manalarını anlattım. Allah'ın isimleri. Bak burada şifreler var, bunları yapabilirsiniz, efendim. sıkıntıdan kurtulmak... Unutkanlığın gitsin istiyor adam. Unutkanlık var bende, diyor. Ondan sonra... Cuma günü ikindiden sonra kıbleye dönüp otursan, Ya Allah Ya Rahman desen akşama kadar, akşam ezanı ile ne istesen oluyor. Ama peygamber olayım falan deme yani tabi, onu olamaz. Şimdi bütün bunlar, o kadar şeyler yazdım ki bu Rahman isminde. Bir kitapta bir yer arada bulamazsınız. Şimdi, Erbail-i İdrisiye, İdris Aleyhisselam'a vahyedilen kırk isim, her ay bir tane yazıyorum. Bunlara ulaşmak için insanlar ne yapıyormuş biliyor musun? Bu kırk ismi bulmak için adam diyor ki, Bağdat'ı Fas'ı gezdim diyor. Bir alim bulayım da... Evet, 6 Mart Cumartesi, buraya geleceğimizi duyuruyoruz, yatsı namazında. Cemaata lazım değil bunlar çıkıyorlar. Cemaat Allah selamet versin Mübarek adamlar. Ben size ne anlatıyorum onlarda size hazineler var. 6 Mart Cumartesi sohbet tarihi. İnegöl'de kapalı spor salonunda yarın saat 1'de sohbet var inşallah. Ben orada olacağım inşallah. Kapalı spor salonu var işte. İnegöl'de. Orayı tutmuşlar. Saat 1'de Allah nasip ederse inşallah. Bu 40 isim Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem öğretildiğini ve yedi peygambere öğretildi bu kırk isim. Bir tek yedi peygambere. Rasulullah Efendimiz'e de Hendek günü öğretildi, dua etti. Bu kırk isimden ikinci isme geldik. Bunu ezberleyin. Size bir ay süre. Ya ilah la leheti rafiha Ya ilah. Bunun şimdi faziletleri var. Nedir? Mesela yazıyor. Davud Aleyhisselam bu kadar saltanata ne erdi? Fahud Aleyhisselam iktisat profesörü değildi, ekonomi üniversitesini bitirmedi, bu ismi diyor Allah'a öğretti, dedi ki Ya Rabbi bana bir saltanat ver Benden sonra kimseye nasip olmasın dedi, hakikaten de olmadı ya yani. Efendimiz bile sallallahu aleyhi ve sellem bir gece cinlerden birini yakaladı direğe bağladı da Dedi ki Süleyman kardeşimin duasına ortak olmayalım, cinler onun emrine verilmişti saldı o cini Süleyman aleyhisselam duasında diyor ki benden sonra kimseye vermeyeceğim bir saltanat ver. Allah da ona bu ismi öğretti dedi o zaman bununla duaat vereceğim. Burada Mesela bir adam amir bir işin başında Yönetici fakat Yönetimindeki memurlar onu dinlemiyor. Diyor ki bu ismi diyor Ne yapacak Mesela sabah namazının sünneti ile Farzı arasında 15 kere okusun diyor. Emrindeki herkes ona itaatkar olacak. Bitti. Bunlar çok önemli meseleler. Çocuğun seni dinlemiyor. Kızın dinlemiyor. Hanımın dinlemiyor. İtaat olması için bu ismi şerif 15 kere okunsa sabahın sünnetiyle farz arasında. Başka çok meseleler var. Madde madde yazdım. Bunun sonuna kadar 15 madde var. Ancak sizi çok ilgilendiren bir mesele var O da nedir? Çok mal sahibi olmak isteyen Zengin olmak isteyenler var mı? He? var mı kalmış İstemeyen olun ya? Niye istemiyorsun ya? Bana verirsin sen zengin ol bana verirsin Yatsı namazından sonra Doğuya yönelecek Kıble Doğu, güneş doğduğu taraf neresi? O tarafa döneceksiniz. Herhalde biliyorsunuz doğu-batı işte. Güneş doğduğu tarafa yönelene bin defa bu ismi okursa ya ilahe la aliyeti rafiha ya ilahe ya ilahe la aliyeti ya ilahe bin kere okursa diyor efendim buna allah Teala bu ismin bereketiyle mani cezi rızık kesir. Çok büyük mallar ihsan eder. Çok. Çok. ''Ya hoca benim hiç ümidim ihtimalim yok, nereden ihsan eder ya?'' ''Kardeşim senin baştan itikadın yok ya zaten'' <gülüyor> ''Vermeyince Mahmud ne yaptı? ''Sultan Mahmud'' demiş sen. <gülüyor> ''Sultan Mahmud demiş ya, bu adamı demiş hazineye sokun'' demiş ''Eline de bir kürek verin'' demiş, anlıyor musun? Ondan sonra ''Ne kadar altın kaldırabiliyorsa, o kadar onun olsun'' demiş. Adam da gitmiş, küreği ters sokmuş, kaldırmış bir altın yok ya. Demiş, vermeyince Mahmud, ne yapsın sultan Mahmud demiş yani. Şimdi itikadınız bozuk olmasa bir defa. Allah'ın isimleriyle bütün hazineler Allah'ın elinde. Mülk Allah'ın elinde. Ne olur? Ne olur? Oturduğun evin altından gömü çıkar be. Yastığın altına da gelir. Gelenler var mı var? Ben Asif'te yok, bana bakmayın. Ben de Asif'te yok. Ama Allah dostlarımdan var. Diyor ki kimseyle uğraşmam diyor, okurum diyor, yatarım diyor. Kalk, yastığın altından alır, hazineden. Tamam mı? Cep Arapçadır, cep. Arapça cebin aslı ceyp, ceyp. Arapçası ceyp, Türkçe'de cep olmuş. Onun için bazıları diyor ki, bazıları cepten yer diyor, bazıları gayıpten yer diyor, biliyor musun? Ha? Bu isimleri zikredenler gayıptan yer. Ondan sonra sorumlu da olmaz. Helaldan mı kazandın, Arap'dan mı kazandın, o da yok, Allah gönderdikten sonra şimdi bu ismi şeriflerin bereketi acayip şeyler yani yazıyor burada çok zikreden adamın canı malı hanımı ailesi hakkında güvencede olur bir kötülük onun başına gelmez herkes ondan çekinir Allah Allah yalnız diyor yalnız mesele nedir bu ismi okurken zikrederken her yazıdan sonra da bin kere de okurken tatvaya son derece riayet etmesi lazım diyor. hah orası sizi bitirdi işte beni de bitirdi sizden evvel niye e sen şimdi zengin olacaksın diye biner bir şerif tamam o da iyi bir şey Allah'tan istiyorsun kimseden istemiyorsun ama ondan sonra bir çıplak karaya baktın gitti bir şarkı türkü dinledin gitti olmaz haramlardan sakınmaya son derece riayet et bu ismi de bin kere yaksıdan sonra doğuya dön, zikret ondan sonra gel ama haramlardan sakınmaya rahat edemeyenin tılsımı bozulur 16 madde var tek tek okuyun, ismi şerifi hurmanın yaprağının üzerine yazan kağıda yazıp sarının içine koyan neler neler neler neler, neler. Allah'ımızın isimleriyle Allah her şeyi halleder Celleşahin'in Müncelle Celaluhu Safer ayının Son salısında, gecesinde, çarşambasında uyanır olun. Kafirlerden olmayın. Zikredenlerden olun. Allah kime nasip ederse bu dediklerimi nasip eder. Ama bakıyorum, geçen sene öyle adamları anlatıyorum, anlatıyorum. Adam dinledi, etti. Çarşamba günü beni akşamda arıyor. Hocam diyor, ne zaman yapacaktı onları? Aha, ara öldükten sonra pilavı göğsüne dök. Mübarek adamlar. Sohbette anlatıyoruz, anlatıyoruz, salıyı çarşambaya bağlayan gece diyoruz. Çarşamba günü diyoruz ikindiye kadar. İkindiği kıldın mı daha nafile kılınmaz. Anlatıyorum sana bak. İkindiği kıldın mı daha bitti namazı kılamaz. İşrahtan sonra başlar, bir öğlene yarım saat kalarak yasaklanır, kerahat girer. Ağır kerahat girer. Öğlenden sonra ikindiye kadar ama ikindi ezanına kadar değil. İkindi ezanına kadar demedim. Sen ikindi kılana kadar. Senin ikindin ama sen ezan da gittin camide kıldın. Tamam kendini bağladın. Velakin ikindi ne zaman acaba kılınır? Akşama bir saat 15 dakika kalana kadar. Kılın. Bir saat 15 dakika kaldı mı? En müstahap vakittir. Bir saat 15 dakika kalırsa asrı sahidir ama. Sen eğer şimdi mesela akşam kaçta? 5.34 diyelim. 5.30 diyelim akşam. Kaç olur yani, saat efendim dörtte ikindiyi dörde kadar, dördüğü çeyrek geçene kadar kılabilirsin, o zamana kadar saferin son çarşamba namazı mesela kılabilir misin, kılarsın çünkü sen ikindiyi kılmadığın için senin namaz kılma zamanın devam eder ama ikindiyi kıldıktan sonra da o namazlar kılınmaz, senede bir keredir Uyanık olalım. Bu kadar belalar yağacak. Allah bizden çevirsin Allah. Ya Rabbi din düşmanlarının üzerine çevir. Ya Rabbi İslam düşmanlarının, zalimlerin, zorbaların, insanlara eziyet edenlerin üzerine çevir. Ya Rabbi'l alemin. Bizden çevir ya Allah'ın fazl-ı kereminle. Bizi zikirlerine muvaffak eyle. Namazlarına muvaffak eyle. Amin. Sübhane Rabbil Ali'l Alem ve Rabbil Alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala ve sahibi اللهم انزلك الجنة نعود بك من النار اللهم انزلك غريبك الجنه نعود بك من سخطك اللهم انزلك وما قرب إليها من قبل ما عمل. نعود بك من النار وما قرب اليها قبل ما عمل Allahümme nacirüke <gülüyor> min şerri mesahadike min Nebiyye Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem. Na'udü bike min şerri mesahadike min Nebiyye Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ente'l falan ve aleke'l belağ. Fe la havle ve la kuvvete illa billahil aliyil azim. Allah'ım ya Rabbim, muzaktan yakından kadın erkek, çoluk çocuk gelmişler, dolmuşlar. Ya Rabbi dünya ahiret hayırlı muratlarını ihsan eyle. Umduklarımıza nail eyle. Korktuklarımızdan emin eyle. Hakkımızda kurulan hile iseleri iptal iptaleyle. Allah'ım bizlere affeyle, eyle, mağfiret eyle, günah yüklerinden azadeyle. Boyunlarımızı cehennemden azadeyle. Allah'ım bütün şerrler senin yaratmanla, halkınladır, icadınladır. Bizden onları sarf eyle ya Rabbi. Bütün hayırlar senin kudret elindedir. Sen onları bizlere isaleyle ya Rabb. Allah'ım dünyamızda ahiretimizde hasene istiyoruz nasip eyle. Şeylerden muhafaza eyle. Sen Fazbu bütün cemaatlarımızın hastalarımıza şifa, hastalıklarımıza şifa, dertlerimize deva, borçlarımıza edalar ihsan eyle, işsizlere hayırlı işler bulmak nasip eyle, rızkımıza bereketler ihsan eyle, Allah azak kanaatler nasip eyle, dünya hırsından tamamen muhafaza eyle. Amin diyenleri nâ ar-ı eyle, Ya Rabbi bütün hastalık isteyen, dua isteyen, şimdi buraya gelemeyen hastalar, hastalarımız diye onları kastediyorum. Sana malumdur hallerin yerleri hepsine şifalar ile, ya Rabbi devalar lütfeyle, halka ile. Allah'ım iman selameti nasip eyle. Eceli gelenlere iman selameti nasip eyle. Allah imanımızı sana emanet ettiksen hafza ile. Ya Rabbi sen en büyük değerimiz imanımız, Ehl-i Sünnet itikadımızı muhafaza eyle. Bu inançtan kıl kadar ayrılmaktan muhafaza eyle. Amin. Evet, dualarımızın kabulü ve hayırlı muratlarımızın husulü için Meclis'in sahibi Muhammed Mustafa sallallahu te'ala aleyhi ve sellem Efendimizin ruhuna قُيْرُنَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْأَوَلِينَ وَالْآخِرِينَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصْفُونَ وَالسَّلَام على Evet son olarak şunları da duyuralım izninizle. Arifan aile çocuk da çıkmış Onlardan da çok istifade edersiniz Efendim güzel faydalı ilimler olduğunu Tahmin ediyorum Efendim, Çocuklarınız da eder Hanımlarınız da kendinizde çok faydalı bilgiler var Şimdi Şunu da duyuruyoruz Bizim umremiz Soruluyor Biz şu anda bir karar günümüz belli değil Ancak hangi tur ile Gideceğimize karar verdik Hemeldan Turizm Yeni olarak kuruldu, Allah hayırlı mübarek yapsın İnşallah Bütün Hacca Ümreye gitmek isteyenlere hizmet edecek Mustafa Öz Simsek Hoca Efendi de sizlere izah edecek O benden önce gidecek Diğer Hoca Efendiler de gelecekler İnşallah bu Hemeldan turizmle Ben bu sene Ümreye gideceğim Siz de öğrenmek isteyenler Hemeldan turizmle irtibat kurabilirsiniz Ancak başka turlardan turizmlerden hoca bizimle gelecek diye sizi kandıranlar olabilir bunlara itibar etmeyin benim ağzımdan duyduğunuza bakın sonra Allah muhafaza paranızı alırlar yerinizi ayarlamazlar ben üzülürüm şu anda ben Hemedan turizmle gideceğimi duyuruyorum bunun dışındakiler efendim bu hususta sizi kandırmasınlar İnşallah ilgilenirseniz Allah Teala hayırlı harcılar ümreler nasip eylesin amin إلا تعالى الفاتحة